Yeah. Čekaste. Merhaba kainat, bugün 15 Temmuz Salı, yıl 2014, ay 7, gün 196, Hızır 71. 1435, Hicri Ramazan 18, 1430, Rumi Temmuz 2, İstanbul için iftihar vakti 20.44. Günün tarihi, 110 yıl önce bugün, 15 Temmuz 1904'te, Rus yazar, hikayeci ve oyun yazarı Anton Çehov ölmüştü. Eserleri günümüze kadar gelmiştir. Vanya Dayı, Üç Kız Kardeş ve Vişne Bahçesi adlı üç oyunu çok meşhurdur. Büyük saatli Marif Takvimi Ömer Merkez Açık Radyo Burası 94.9 Açıkradio.com Açık Gazete başladı Ömer Madra Can Tombil ve Özdal Akdeniz'den Oluşan ekiple birliktesiniz Selahattin Çövak daha sonra katılacak Ve Emre Gümüşer de Destek veriyor Günaydın, Günaydın. Evet, Açılışımızda The Exorcist Şeytan adlı Filmin tema müziğini Çaldık Ve neden çaldığımızı da Eduardo Galeano anlatacak. Ve günler yürümeye başladı. Eduardo Galeano. Çevre Süleyman Doğru. Ser Yayıncılık. 15 Temmuz Bir Şeytan Çıkarma Töreni 1950 yılında bu gece Dünya Futbol Şampiyonası finalinin arifesinde Muasir Barbosa meleklerin hinlileriyle uyudu. Bütün Brezilya'nın en sevilen adamıydı. Ama ertesi gün dünyanın en iyi kalecisi bir vatan hainine dönüştü. Barbosa Brezilya'nın dünya şampiyonluğunu kaybetmesine yol açan golü Kurtaramamıştı. 13 yıl sonra Marakana stadyumunun kaleleri yenilendiğinde onu aşağılayan golün içine girdiği kalenin 3 direğini alıp götürdü Barbosa. Ve direkleri balta darbeleriyle parça parça ettikten sonra yakıp küle dönüştürdü. Bu şeytan çıkarma ayini laneti gideremedi. Ve Günler Yürümeye Başladı Eduardo Gagliano Çeviren Süleyman Doğru Ser Yayıncılık 15 Temmuz'da yani tarihte bugün neler olduğuna da kısaca bakalım. 1099'da bugün 1. Haçlı Seferi'nde Haçlı Ordusu Kudüs'ü ele geçirmiş. 1799'daysa bundan yani 1. Haçlı Seferi'nin 700 yıl sonrasında tam hieroglif yazısının çözümünü sağlayacak olan 3 dilde yazılmış olan Rosetta Taşı Napolyon'un Mısır Seferi sırasında bir Fransız askeri tarafından kale yapımındaki sırada Yapımı sırasında rastlantı eseri bulunmuş Böylece hieroglükler çözülebilmiş Şampolyon tarafından 1834'te İspanya'da Enkizisyon 356 yıllık bir terörden sonra Nihayet resmen dağıtılmış Ortadan kaldırılmış Tam 356 yıl sürmüş Ve 2006'da bugün de sosyal medya platformlarının en yaygın olanlarından biri olan Twitter dünyaya gelmiş meydana çıkarılmış evet şeytan filminden bahsetmişken hazır e, fırsatında bu, bu e, hem büyük yönetmen Metin Erksan'a hem de eski dostumuz Merte Öztekin'e de buradan bir günaydın demiş olalım e, bu şeytan filminin bir de Türk e, versiyonu vardır Türk, tür, tür, Türkiye'de gösterime giren versiyonu vardır ki Ee, bu normal şeytan filminin gösterime girmeden önce, exorcist filminin gösterime girmeden önce Metin Erksan imzasıyla yayınlanmış bir filmdir. Çok fazla tiye alınan bir filmdir ama Türk korku sinemasının belki de en güzel filmlerinden bir tanesidir bu. Mert de e, bunun e, ses haline getirilmiş olarak bir kolaj halinde e, ufak eklemeler yaptığı e, parçasını da Rambo Mozart adlı blogunda yayınlamıştı. Olayın hikayesi de şu yani bir film nasıl yayınlanabilir radyo ses Ortalında, sadece evet, evet sadece ses şeklinde nasıl yayınlanabilir. Olayın sırrı da şuymuş Mert'in anlattığına göre. Metin Erksan filmi izlememiş. Oraya giden birisi arkadaşlarından bir tanesi sadece sesleri kayıt edebilmiş. Ve o kayıt edilmiş sesleri dinleyerek yeni bir film ortaya çıkarmış. Aynı senaryo üzerinden biraz daha böyle. ...içine cin girme... E, ...versiyonuyla beraber Hristiyan temalarını... ...biraz daha Müslüman temalarıyla beraber harmanlayıp... ...ilginç bir ses deneyimi de ortaya çıkarmışlar... ...bu üzere de filmi de ekleyerek... ...görüntüleri de ekleyerek... ...Mert de bunun ses kolajanı yapmıştı... ...bluğunda da görebilmek mümkündür... ...eğer merak eden varsa... varsa ...ya da şeytan filmini seven varsa... ...tavsiye edebilirim bundan... ...hem de bu iki isme de günaydın demiş olmuş... Evet, Olduk. futboldan böyle şeye geçtik... ...şeytan çıkarma ayinlerine, cin çıkartma ayinlerine. Ama tam da zamanı bu sırada. Evet. Yani orta çaya yavaş yavaş geri bir dönüşten bahsediliyordu dünyanın dört bir tarafında. Hazır enkizisyonda 356 yıla yakın bir süre sonunda <gülüyor> ortadan kaldırılmışken yeniden geleceğine dair çok sayıda işaret var. Dünyanın tam anlamıyla bir kaos içinde olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Başta iklim meseleleri geliyor ama. Evet. Öncelikle şeyi söyleyelim bir kere e, Gazze'de olup bitenler akıl almaz bir boyuta yeniden ulaşmış durumda. İsim de vermişler operasyona koruyucu uçurum ismi e, askeri operasyonu düzenleyen e, İsrail ordusuna ait özel güçler. Önceki gece sınırlı bir operasyon için Filistin'e girmişti. Biz de bunu bahsettik. Sınırlı bir operasyon diye geçiyor Anadolu Ajansın haberinde. Artık sınır kelimesinin de sınırları patlatılmış durumda. Evet. Yüzde yani yüz yetmiş ikiyi bulmuştu. Bundan sonraki rakamı bilmiyorum. Ölenlerin sayısının sadece. Türkiye Gazetesi'nin bugünkü verdiği rakam da aynıydı. dün bizim Dün sabah bizim verdiğimiz rakamın e, aynısını vermişlerdi. ...Türkiye Gazetesi miydi diğer bir gazetede olabilir... E, ...172 olarak geçiyordu. Evet ama artık insanlar zaten sadece birer rakam olarak ortalıkta dolaşıyor. Dolaşmak durumunda böyle bir tuhaflık var. Ama şeytan çıkarma ayini de bütün şeyiyle devam ediyor. Ara bulucu aranmaya çalışıyor. Mısır devreye girmesi isteniyordu. Fakat dün Hamas'ın... Bu sabah saatlerinde gelen bir bilgiydi bu aslında. Hamas'ın silahlı kolunun e, bunun ateşkes değil teslim olma manasına geleceğini söyleyerek reddettiğinden bahsediliyordu. Mısır'ın bu ara buluculukta ara buluculuk girişimi de e, pek yararlı olmayacak gibi duruyor şimdiki. şimdi Zaten, zaten neye yok. ara buluculuk olunacak o da belli değil. Tam topyekun bir sivil toplum bir toplum üzerine büyük bir taarruz var ee, ve yani 170'in üzerinde insan öldü. Çoğunu sivil yüzde 80'i sivil bunların 17 bin kişinin yerinden yurdundan olduğunu söylüyor ve bu e, %80'i sivil, öldürülenlerin sivil olduğunu söyledikten sonra %20'sinin de çocuk olduğunu söyleyelim. En az 36 çocuk var ve inanılmaz fotoğraflar, videolar var. Daha dün Cebaliye'de bir eve isabet eden füzede 14 yaşındaki bir erkek çocuğunun öldürüldüğünden bahsediyor internet sitelerinde. Birleşmiş Milletler ölenlerin %77'sini sivil olduğunu duyurmuş. Yaralılara bakılacak olursa 1200'sün üzerinde 3'te ikisi bunların kadın ve çocuklardan oluşuyor. Bine yakın 940'tan fazla ev e, ağır şekilde hasar görmüş ya da tamamen yok edilmiş. 400 insan elektriksiz 17 bin kişi de gidecek yer arıyor kendine. Ve İsraililer de Gazelilerin üzerine şeyler atmışlar. E, broşürler Her zaman olduğu gibi uçaklardan e, Ve e, 18 kişinin de Aynı aileden 18 kişinin birden öldüğünü gösteren de Belgeler var Her yerde Artık Güney'e doğru kaçan aileler var Ve şeyde Bir tanesi de Yerinden olmuş olan e, Kaçanlardan birisi demiş ki İsrail' e, İsrail'in attığı bu broşürlerden birinde e, öğle saatlerinden sonra öğlenden sonra herhangi bir hareket eden cisim vurulacaktır demiş. Yani bu artık tam anlamıyla e, savaş suçları uluslararası e, suçlar ve jenoside e, e, giren tarifler bunlar. ...bütün şeyler... ...Filistin İnsan Hakları Merkezi'nin bildirdiğine göre... ...altyapıyı hedef alan... ...çok sayıda taarruz var... ...ve bütün vakıflar... ...dernekler... ...parklar... ...spor kulüpleri... ...bir camilerde... ...bir cami diyelim camiler değil... ...bir camide vurulmuş durumda... ve ...bir de bakım evinde sakatlara ayrılmış bir bakım evinde cumartesi günü iki kadın ölmüş dört kişi de ağır şekilde ...kritik olarak yaralanmıştı. Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere'den... ...İngiltere'den gelen canlı kalkanlar vardı. Oradaki aktivistlerin kendi bedenlerini oraya... ...o hastaneye biraz önce bahsettiğiniz... ...hastaneye sokmalarından ötürü iki kişi öldü. Yoksa onlar olmasınca çok daha fazla insan... ...ölebileceğinden bahsediliyor. İsrail ordusu da demiş ki... ...bir roket attık uyarı... ...roketi attık diyor. Uyarmak için... ...oradaki sakatları çıksınlar diye... ...nasıl çıkacaklarsa... ...bir dakika mı vermişler yine? Bilmiyorum fakat merkezin direktörü de New York Times gazetesine verdiği açıklamasında hiç kimse bu uyarıyı anlayabilmiş değil diyor ve e, bunlar aslında şey e, diyorlar yani sadece sakatlar zaten kendi kendilerine kendi başkalarından yardım almaksızın sakat insanlar nasıl kurtulabilecekler bu da belli değil diyor. Bu bir çalışanlardan biri bir tıp çalışan hastanelerden bunlar göstermiş böyle şeyi akıl almaz görüntüler var gerçekten. işte bunlar Netanyahu'nun İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun hedefleri bunlar da çocuklardan arta alanlar, Bunlar da çocuk bayrından artak alan, bebeklerden artak alanlar, bez bebeklerden filan, plastik bebeklerden artak alanlar demiş. Bunlar işte bir binetanyam'ın şeyleri, hedefleri. Bunlar da bu çocuklar yani Şey için çalışan çocuklarmış zaten orada sakatlar için çalışan evet. çocuklar yok olup gitmişler Yani şöyle bir saniye aslında biraz da gözünüzün önüne getirin. Yatıyorsunuz mesela dün bunu günü sözü yapmıştık. Doktor Halil evi çabuk boşaltın evin bir bombalayacaklar diyordu günü sözünde. Hikaye de şuydu yani biraz empati kurmak gerekirse yatıyorsunuz saat 7 civarı ve komşunuzun sesiyle uyanıyorsunuz. Çabuk ıı, Ömer Bey kalkın evinizi bombalayacaklar diyor. Ev, evi mi bomba Hı -hı. alacaklar Hı -hı. diyor. Biliyoruz. Yani sizin eviniz değil komşunuzun evini bomba alacaklar. Ama bombada düştüğü zaman sadece bir evi değil. Etrafındaki her tarafı mahvediyor. Siz de kalkıyorsunuz apar topar. Beş çocuğunuzla beraber. Zaten yedi yıldır para biriktirmişsiniz. Almışsınız evinizi. Ve ardından da iki senedir oturmaya başladığınız evinizi apar topar terk ediyorsunuz. Kadir Kadir isimli 55 yaşındaki dil bilim profesörünün. ...Gazze'de yaşayan dil bilim profesörünün... ...başına gelen buymuş. Şey diyor, yok yani. Kaçabileceğimiz yere kadar kaçabildik diyor. Yani evimizin parçalandığı zaman... ...evimiz ortadan kalktığı zaman... ...sadece yaralanmamak ve ölmemek için... ...olabildiğince uzaklaşmaya çalıştık... ...yerden diyor. Ve evi de... ...sonuçta bombalanmış... ...kendi komşusunun eviyle beraber. Yanında beş çocuğu var. Karısı ve... İşte para biriktirip aldığı ve iki senedir oturduğu evin harabesi içerisinde bakıp duruyorlar olay gerçekleştirdikten sonra. Gerçekleştirdikten sonra. Böyle evet. bir durum yaşanıyor şu anda Gazze'de. Yani bu her anlamıyla artık bir insanlık suçu, savaş suçu ve büyük ihtimalle de soykırım suçları kapsamına girecek bir durumda. Bu konuda çok sayıda E, gerek Amerika Birleşik Devletleri'nden gerekse dünyanın dört bir tarafından gelen e, hem e, profesörlerin bu konudaki hem de e, aktivistlerin çok önemli e, açıklamaları bir, bir ardından geliyor. Vaktimiz olduğunca bunları da size aktarmaya çalışacağız. Ama Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ve ateşkes istemiş. Yeni ateşkesini istediği belli değil. Bu bir e, en güzel şeyde bu Birleşmiş Milletler insani işler koordinasyonu bürosu var. Onun başından bir açıklama gelmiş Rabina Shamdasani ile. Bu İsrail'in bombalamaları uluslararası hukuku ihlal ediyor olabilir demiş. Şaka eder gibi yani hakikaten acı bir şaka olabiliyor. Bu arada e, İsrail'e de Gazze'den e, roketler atılıyor yüzlerce e, füze atılıyor ama bunlar şey, yani bunlar da savaş e, bu, suçu kesinlikle savaş suçu tabi. Ekmeğin ve inşaat malzemesinin giremediği yere bomba yapımının girebileceği malzemeleri nasıl sokabilecekler ben asıl onu merak ediyorum. Yani attıkları bombaları İsrail'in attığı bombalarla karşılaştıran fotoğrafları da görebilmek mümkün. Yani çocukça yapılan şeyler bunlar aslında Hamas'ın attığı roketler, füzeler de. yani. Yalnız hepsi Hamas'ın da değil yani çeşitli grup hatta. İzzettin gibi Tugaylar var onların uçları olarak. Ama şöyle bir sahne var şu anda. İsrail'de bir tarafta tankların etrafında insanlar o bölgenin insanları bir araya gelmişler halay çekiyorlar. Diğer tarafta Filistin'le ise toplu halde kaldırılan cenazelerin başında insanlar dört, seremonilerini düzenliyorlar. Dört yaşındaki bebeklerin gömülme cenaze merasimleri var maalesef. Evet e, ve şanslılar ve şanssızlar diye iki ayrılıyor insanlar İsra, şu anda Filistin'de. Şanslı olanlar önceden uyarıyı alıp e, bir dakikadan az bir şekilde evlerini boşaltabilen insanlar oluyor. Şanssız insanlarsa uyarı almadan toplu halde ölen insanlar oluyor kendi evlerinde, yataklarında. E, doktor Mads Gilbert var. Norveçli bir doktor. Bu, dün Onunla kendisiyle yapılmış bir mülakat vardı. Gerçekten inanması güç şeyler anlatıyor. Kendisi yıllardan beri orada bir tıp doktoru olarak çalışıyor. Ve diyor ki yüzlerce yaralıya bakmış ve elinde dağılıp giden insanlar var böyle. Elektrik olmadan, su doğrudur, su olmadan ve herhangi bir tıbbi destek, malzeme falan olmadan çalışıyorlar. Ama demiş ki bir tıp doktoru olarak bize sakın bandaj göndermeyin, tıp, tıbbi malzeme göndermeyin, şırınga göndermeyin, askeri, şey tıbbi ekip de göndermeyin. En önemli yapabileceğiniz tıbbi şey şu anda... İsrail'i bu bombalamaları durdurmak için baskı yapmak İsrail'e ve Gazze'deki kuşatmayı durdurmak demiş. ve Ayrıca da şunu soruyor. bir Birleşmiş Milletler'de de bir rapor vermiş. Kendisi 17 seneden beri orada zaman zaman çalışan bir doktor. Daha önce de Açık radyoda da hatırlıyorum kendisiyle yapılmış konuşmalara yer verdiğimizi. Diyor ki yapabileceğiz en önemli şey bunu durdurmaya çalışmak ve Birleşmiş Milletler'e de Gazze'deki sağlık sektöründeki durum hakkında bir rapor vermiş. Ve Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti'nin İsrail'i bunu yapmasına, İsrail 3, milyon, 3 milyar 100 milyar, ...milyon dolardan fazla yıllık yardım yapıyor... ...silah yardımı falan... ...bunları yapsın diye... Ee, ...ve bütün bir... ...Gazze'deki toplu... ...sivil... ...bütün sivil toplumu yok etmek için... ...cezalandırmak için... ...ve cezasız kalması bunu... ...nerede bunun etiği diye sormuş... ...ve en önemlisi şöyle... ...şöyle şeyler söylüyor... ...ben Norveç'te... ...bir üniversite hastanesinde... ...çalışıyorum demiş... 170'ten fazla Filistinli 170 civarında Filistinli öldü. 36 çocuk, 24 kadın ve 1232 yaralı arasında 346 çocuk, 256 kadın var. Yani yarısı yaralananların kadın ve çocuklar diyor. Şimdi bu da o zaman e, Filistin'de eee saldırılar Gazze'deki saldırılar aslında orduyu ya da yara askeri şeyleri hedef almadığını açıkça ortaya koyuyor. Bunlar bütün bir toplumu diyor korkutmaya ve direnişi ortadan kaldırmaya yönelik diyor. Ben Gazze'ye 17 yıldır bulunuyorum burada diyor Gazze'de ve her seferinde aynı hikaye. İsraililer Filistinlileri bize saldırı yaptıklar diye suçluyorlar ve kendimizi korumak zorundayız diyorlar. Amerika Birleşik Devletleri de tabi korumak baş hakkınızdır diye onay veriyor. Ve aslında gerçeklik bunun tamamen aksi. İsrail saldırgan ve işgalci uluslararası onlar sorumlu. İşgal, zaten hukuka göre de güvenliğinden işgali altındaki işgal altındaki nüfusun güvenliğinden ve sağlığından onlar sorumludur. İsrail elinden gelenin en fazlasını yapıyor onları öldürmek için ve hayatı onlara zehir edebilmek için diye 7 yıllık kuşatma içinde. Şunu da eklemeliyim diyor. Bir Norveç Üniversite Hastanesi'nde çalışıyorum ve şeyde çok öğrenmeye çalışıyoruz diyor. Toplu yaralanmalar ve ölümler olayında ne yapacağınızı Filistin hastanelerinde enerji de kesintisiz bir şekilde enerji gelmiyor, su gelmiyor. Yüzde yetmiş beşi Gazze'nin şu anda elektriksizmiş. Evet. Ve ilaç da gelmiyor ve bütün yani bir üniversite seviyesindeki bir hastaneyi e, yürütmek için gerekli herhangi bir malzemeden yoksunlar. Bunun üzerinde de e, mesela şu anda çok büyük çapta bir yığınla şey var. Yani yani Ardı arkası kesilmeden gelen yaralılar, cesetler var. <gülüyor> Ve fakat demiş ki Demokrasi'na da Amy Goodman da diyor ki vaktı fazla vaktinizi almak istemiyorum. Diyor. Yani işiniz olduğunu biliyorum doktor demiş. Yok diyor. Yani şu tam tersine direniş artıyor da diyor. 24 saat çalışanlar var diyor. Hastane personeli arasında herkes sonsuz yorgun ve bitkin ama teslim olmuyorlar diyor. Pozisyonlarını bırakmıyorlar diyor ve daha dün Şifa Hastanesi direktörü müdürü Doktor Nasır'ın evi tamamen bombalanmış ve yok edilmiş. Senin söylediğine ilave Şifa Hastanesi müdürünün evini de yok etmişler. Aynı zamanda Tabii hemşirelerin, doktorların ve diğer ambulans, can kurtaran sürücülerinin de yaralandığını öldüğünü biliyoruz. Şunu da anlamak iyi olur diyor. Filistinler evet çok büyük strap içindeler ama yalvarmıyorlar. Evet eziliyorlar ama ayakta kalıyorlar ve bu kriz anında son derece direnişte kalacaklar. Dolayısıyla... Ben de diyor sadece bunu istiyorum yani tıbbi malzeme filan göndermeyin ve bunları e, durdurmalarını sağlayın, baskı yapın diyor. Yaralanmalara gelince de her türlü savaş yaralısı, burası çok önemli, şarapnel yaraları var, daim denen bir silah var, özel silah kullanıyor İsrail. DIME diye. Bu Dense Inert Metal Explosive deniyor. Metal parçacıklı şarapnel etkisi yaratan füzeler. Füze değil bu. Bir bomba gibi bir şey ve eti eritiyor. İçine girince vücudun. ondan sonra cehennem ateşi. Deney yapıyorlar, yapıyorlar insanların evet, üzerinde? Deney yapıyorlar. Drone'lardan İsrail insan şeyleri, insan savaşı araçlarından hellfire diye roketler atıyorlar son derece yıkıcı dolayısıyla önümüze gelen insanlar paralanmış ortasından bölünmüş insanlar geliyor diyor kolları bacakları kaybolmuş ve tamamen kömüre dönmüş cesetler hiç görülmemiş seviyede bunlar işte eğer bu daim denen silahlarla yok ediliyorlarsa ki fotoğraflarını görüyoruz simsiyah cesetleri oluyor ve artık bakılamayacak cesetler görüyoruz diyor ve Türkiye'deki muadilede kazan bombası onu en korkunçları yalnız şey diyor yani yaralanmış ölmeden yaralanmış olan gelenler akıl almaz ıstıraplar çekiyorlar diyor 24 yaşındaki bir öğrenci baktım diyor kalça şeyinden iki bakçağı e, e, da yok tamam. olmuştu. Yani, e, oldukça sert bir şey olduğunu Ampüte oldu. etmek zorunda kaldık diyor ve bu böyle gidiyor diyor. Gidiyor. Her üç yılda bir İsrail cezasız kalarak öldürüyorlar, yaralıyorlar ve bunun durdurulması lazım diyor. Bu arada buna bir başka bir şey daha söyleyeceğim şimdi sana. Çok ilginç bir şey daha var. Siderot sinemasını biliyor musunuz sen? Nerede? İsrail'de bir tepe var. Ha, evet görüntülerini biliyorum her zaman yapılıyor orada. İsrail'in bütün operasyonlarında insanlar oraya toplanıyorlar ve alkışlarla beraber... Pa paraş... E, paraş Bombalamalarıyla yürüyorlar. Dolmabahçe sırtlarında Beleşçilerin izlediği bir şey Dolmabahçe Stadion'da... Beleştepe. Mahçileri Beleştepe vardı. Ha. Onun aynı. Aşağıda da sahil var. Sahilde Utanç de denize, denize giriyorlar. Utanç tepe demiyor buna. Utanç tepe demiyor ee, Utanç tepe mi diyorlar? Diyen İsrail'liler de var. Ha, diyen İsrail'ler vardır. Evet. Gidenler, bu şeyin kitabından okuyor Max Blumenthal'in Paraş Sterotun üzerinde böyle deniz manzaralı bir yer var. Orada toplanıyorlar ve Gaz'daki bombalamayı seyrediyorlar. Yani bayağı bu da Times Gazetesi'nde çıkmış. Seyirci sporu haline gelmiş. Yani çocuklarını da şeye gönderiyorlar. E, mühimmatların bulunduğu bölgelere gönderiyorlar. Füzelerin üzerine mesajlarını yazıyorlar. O patlayan biraz önce aktardığınız olaylara meydan veren füzelerin üzerinde de çeşitli mesajlar yazıyorlar. Ufak çocukları da. Evet fleşet denen e, küçük şeylerle oklarla paramparça ediliyor vücutlar. Beyaz fosfor kimyasal kullanılmıştı eskisinde. Bu daim işte dense inert metal explosive kullanmıştı. Bütün bunlar Goldstone raporunda Birleşmiş Milletler'in yapılmıştı. Ve bu arada da plastik sandalyeleri falan çıkarıp orada sinema seyrediyorlar mesela. Eee alkışlıyorlarmış top şey çıktığı zaman. Bombalar böyle insanları parçalayan bombalar olduğu zaman alkışlar mesela Kristelig Dagblad gazetesinde Danimarka'da çıkmış Aren e, Allan Sørensen'in ...bombalar patladığı zaman... ...alkışlar yükseliyor diye... ...plastik sandalyeleri çıkartmış... ...koltukları da çıkartmışlar... ...seyrediyorlar evet, oradan... Evet. ...yani da. aşağıda sahil var... ...sahilde denize giriyorlar... ...denizin üzerinden seyrediyorlar... ...denizin içerisinden seyrediyorlar... ...böyle ortamlarda ortaya çıkıyor... ...ama benim merak ettiğim husus... ...aslında aydınlandı... ...daha önce çeşitli... E, ...atıflarla beraber... ...terörist devlet denilen... E, ...yakıştırmada bulunuyordu İsrail'e... ...en son dün... E, ...verdiğimiz haber vardı... Benjamin Netanyahu Başbakanı, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun yaptığı açıklamada hiçbir uluslararası baskı teröristleri vurmamıza engel olamaz açıklamasından sonra ben anladım gerçekten terörist devlet denilen şey İsrail açısından ne manaya giriyormuş. Diğer örnekleri de vardır muhakkak ki. Ama hiçbir uluslararası baskı bir devleti geri adım attıramaz mı ya da durduramaz mı diye düşünmeniz gerekiyor galiba bu noktada. Zaten coğrafyaya baktığınız zaman hiçbir tarafsız, objektif olarak olaylara bakabilecek bir ülke ve yönetim kalmamış. Bunların başında da Türkiye geliyor. Mısır yapmaya çalışıyor sisi yönetiminde. Onlar da kabul edilmiyor. Diğer ülkelere baktığınız zaman Suudi Arabistan, Ürdün gibi onlar da aynı şekilde ııı ee sessizliğini koruyorlar ya da sessizliğini korumasalar bile konuşsalar da bir anlam ifade etmiyor. Avrupa Birliği'nden bir demeç görebilmek, sert bir demeç görebilmek mümkün değil. Amerika Birleşik Devletleri İsrail'in kendilerini savunma hakkı retoriyunu tekrar etti mi onu bir kontrol etmek lazım artık içimden etti. bile gelmiyor. Etti. Etmiş işte ve Kanada'da doğrudan yanında olduğundan bahsediyordu. Stephen Harper'ın hükümeti. Harper hükümeti de doğrudan İsrail'in yanında olduğundan Ama, bahsediyordu. Ama e, tabii bütün dünyadan da çok ciddi... E, sivil toplumdan da e, pek çok yerden, Türkiye'de dahil olmak üzere şey geliyor. Büyük e, tepki geliyor bu suça karşı. Yani sayalım Arjantin'den, Almanya'dan, Britanya'dan, e, İskoçya'dan, İskoçya'dan, İsveç'ten, Norveç'ten, Avustralya'dan, Fransa'dan, Suriye'den, Pakistan'dan, Hindistan'dan, Japonya'dan, Amerika Birleşik Devletleri'nin birçok yerinden, Detroit, San Francisco, Los Angeles, Chicago ve Columbus'tan Türkiye'den de birçok ciddi şekilde bu felaketin durdurulması için binlerce kişi hafta sonundan bu yana her ülkede şey yapıyorlar. Bu arada da şeyi de belirtelim bugün Neil Young'ın konseri var Türkiye'de. Neil Young ve Crazy Horse 15'li Küçük Çiftlik Parkı'nda konser veriyorlar ama yeni de bir şarkı yapmış Who's Stand Up and Save the World diye Neil Young efsane bir müzisyen kendisi de şeydeki Tel Aviv'de vereceği konseri iptal etmiş. Onu da haber olarak verelim. Güvenlik gerekçesini vermiş ama sadece güvenlik olmadığını da tahmin ediyoruz. Bu arada ilan Pape İsrail'in en önemli tarihçilerinden bir tanesi İlhan Pape'de şeyi söylüyor dozu yavaş yavaş artırılan bir soykırım yapıyor diyor İsrailli tarih profesörü Ve buna engel olmamız Gerekiyor diye Gerek İlhan Pape'nin Gerekse Chris Hedges'in Çeşitli alıntılarla Raul Hilberg'in Anıtsal eseri Avrupa Yahudilerinin yok edilmesi adlı Anıtsal eserinden alıntılar yaparak İsrail'in Kendi yok ediş sürecinin Esiri olmakta olduğunu Anlatan yazısına Noam Chomsky'nin de İsrail Filistin ve boykot Ve yatırımların durdurulması konusundaki yazısına ve Jonathan Cook'un gene İsrail'den yazan önemli gazetecilerden nefret kültürü ve İsrail'in intikamcılığı üzerine yazılarına evet. yer vereceğiz gerçekten büyük bir dram var ortada İsrail her yere saldırıyor İsrail'e beş farklı su kuyusuna saldırdığını ve bunlardan sadece birine 20 binden fazla insana su sağladığından bahsediliyor. Evet. Suları da tahrip ediyor. Susuz bırakmaya da çalışıyor. yani %75'inde elektrik yok Gazze'nin. Salgın asılak risklerinden her bahsediliyor. Her şey var. Sinemacılardan Türkiye'den Dünya'ya Gazze çağrısı da var. Bunlardan da bahsetmek fırsatını bulacağız. Zaten şeyle de Ahmet İnsel'le de tekrar bunu konuşma fırsatı bulacağız. Ee, Türkiye'den de en önemli haber mecliste 17 Aralık Büyük Yolsuzluk Operasyonu ile ilgili 4 eski bakanla, operasyon sonrası istifa eden 4 eski bakanla ilgili soruşturmayı yürütmek için kurulan komisyonun ilk icraatı fezlekeleri savcılığa iade etmiş oldu. Olmuş açılmadan iade diye Gazetelerden hürriyette belirtiliyor ve bu fezlekeler seçim sonrasında bırakılmış Türkiye'nin tarihinin en büyük yolsuzluk operasyonlarından biri belki de birincisi böylece unutuluyor ve siyasi taktikler nedeniyle 4 ay gecikmeli kuruldu komisyon başkanı da neden ertelemiş biliyor musun? Hayır. Başsavcılar geri göndermiş gerekçe klasörlerde bir dizin pusulası yokmuş o yüzden. Dizin eksikliği vermiş. Bundan ötürü erteliniyor. Evet. Yani seçimlerden, Cumhurbaşkanı seçimlerinden sonra. Evet. Yüz karası bir durum olduğunda söylememiz lazım. Bu da en önemli Türkiye'nin... Şaşırtıcı Life'deki da değil ama yüz karası bir durum ama, yani. ama şaşırtıcı bir de bir durum değil. Böyle ufak bir dizinden ötürü biz bunu Cumhurbaşkanlığı'nın seçimleri sonrasında atırız diye kimsenin aklına gelmemiştir sanki. Evet böyle bir durumla karşı karşıyayız devamını konuşuruz. Açık gazete. adlı çok bilinen parçalarından biri de Ramonuz grubunun. E, grubunun son e, elemanı, sağ yaşayan son elemanı da maalesef hayatını yitirdi Tommy Ramon. E, 65 yaşında e, mesane kanserinden hayata veda etti. Geçen hafta sonunda cuma gününde ancak şimdi yer verebiliyoruz. Punk Rock grubunun, gruplarının öncüsü, en önemlisi de sayılıyor. Ve kendisi bir göçmen aslında. Macaristan'dan kaçmış bir ailenin. Asıl adı er, Erdey Tamash, Tamash. Ama to, Tommy Ramone adını alıyor. Bütün diğer elemanları gibi. Joey Ramone, Jeffrey Hyman, Dee Dee Douglas Colvin o da D.D. Ramon onların hepsi ve Johnny John Cummings de Johnny Ramon da çeşitli hastalıklardan hayata veda etmişlerdi sonuncu elemanı da Tommy Ramon da 65 yaşında öldü evet. ona da bir günaydın demiş olduk Blitzkrieg Bob son derece kısa etkili basit şarkılarla dünyayı sarsmayı başarmışlardı tabu kırıcıydılar Bu şarkıda onlardan bir tanesi. Evet. ilk yarım saati ufak kendi açımdan özetliyim. Ardından da size benim görmediğim, bulamadığım bir cevabın e, cevabı sorayım. Siz görebildiniz mi? Sorunun cevabını sorayım. İsrail şu anda Gazze'de yaşadığı çaresizliği bütün dünyaya e, yaşatmaya çalışıyor. Bütün dünyadaki bu e, olayı e, karşısında bir şey yapamayan insanları bu çaresizliğin içine sokmaya çalışıyor. Ki İsrail gibi bir devletten bahsediyoruz. Kuruluşunu dünya üzerindeki en büyük katliamlardan birinin ardından yapmış en büyük soykırımlardan birinin üzerine yapmış olan bir ülke anlatısında bunun üzerine inşa etmiş bir ülke benim merak ettiğim şu İsrail'de herhangi bir halk tepkisi yok mu? İsrail'lerde bir tepki yok mu? Bununla alakalı bir şey görebildiniz mi? Yani Türkiye'deki gazeteleri ve internet internet sitelerindeki haber portallarını taradığınız zaman buna dair bir şey görebilmek mümkün değil ama Dünyanın dört bir tarafında insanların yaptığı ve yapması gereken şey bu olsa gerek herhalde diye düşünüyorum. İsrail'in şu anda yaptıklarının ne olduğunu birbirine anlatmak ve beraber harekete geçmek. Bu tamamen terör ve şiddet düzenine karşı. Ama İsrail'de bir şey var mı yok mu? Orası büyük bir soru işareti benim için. Evet. Ben de bilmiyorum doğrusu göremedim ama çok... Normal bir şekilde hayatlarına devam ediyorlar? Hemen yanı başlarında insanların kafalarına bu şekilde füzeler, etlerini parçalayan, eriten şaraplar parçaları yağarken normal bir şekilde hayatlarına devam edebilmek mümkün mü acaba? Şeylerden bahsetmiyorum tabii. Sürekli bir olağanüstü hal içerisinde yer altı sığınaklarına kaçmak gibi durumdan bahsetmiyorum. Ama diğer büyük şehirlerde, Tel Aviv'de e, ve diğer ki şehirlerde neler oluyor, neler bitiyor? Hiçbir fikir yok galiba. Evet, yani her zamanki e, dürüstü gazetecilerden tabii Gideon Levy başta olmak üzere Haret yazarı çok e, eleştirel yazılar işte biraz önce sözünü ettiğim gibi e, ilan Pape gibi e, önemli entelektüel akademisyenlerinden çok kuvvetli tepkiler var ama ve aynı zamanda Jonathan Cook gibi gazetecilerinden ve bir de gelecektir. Gelecektir muhtemelen gelecektir. ama hiçbir şey şaşırılmayacak bir dönemde da yaşıyoruz. Yani Gazze girse Gazze girse İsrail ve Gazze'dekileri denize dökse şaşırılmayacak bir dönemde yaşıyoruz artık. Öyle bir coğrafya içerisinde bulunuyor zaten bu ülkelerde. Bakalım neler olacak neler bitecek ama yapmamız gereken de galiba yaşanılanları birbirimize anlatmak Ve beraber harekete geçmek için ne yapabiliriz bunu düşünmek. Evet büyük bir nefret ve intikam kültürü de yeşertiliyor. Ondan Jonathan Cook bunu çok ayrıntılı olarak yazıyor. Zaten hep sözünü ettiğim bir kitapta bunun bütün izlerini... Devasa bir kitap yazdı Max Blumenthal. Geçen senenin sonlarında çıktı. Goliath diye. Goliath diye. Onu da konuşma fırsatı bulacağız. Evet ve işin en... Komik tarafı da bunun bir aylık bir şekilde bir ay içerisine gelen bir senaryo üzerine kurulu bir durum olması. Yani üç genç kaçırılıyor İsrail'i. İsrail'in her şeyden haberi var. Bir ay sonra cesetleri ortaya çıkıyor. Ailesi de bunun farkında. Ve bir ay sonra da bu insanların kaçırılmasından sonra büyük bir askeri operasyon düzenleniyor Gazze'ye. Ve ölenlerin çoğu da sivil. Hayatını kaybedenlerin çoğu da sivil bu askeri operasyonlar. Evet de devam edeceğiz herhalde şeyle konuşmaya. Ama e, e, Ahmet İnsel'le de zaten aynı konuyu konuşacağız. Şimdi kalan e, dar zamanımızda da şeylerden bahsedelim. E, bir, bir kere Irak'ta da fevkalade e, kötü gelişmeler de olmaya devam ediyor. O da e, dünya halinin bir başka yönü gerek iklim kuraklığa filan da bağlayabiliriz ama 26 kişi cumartesi günü öldürüldü 20'si kadın ve bir Bağdat'ta bir binaya ve bunun da burada fuhuş yapılıyor diye fahişelerin sonu budur diye de resimler yazılar bırakmışlar filan Kimin olduğu bilinmiyor. Kerkük'teki intihar bombasının saldırısı Cuma günü de 28 kişinin ölümüne yol açmıştı. kan gövdeyi götürüyor. Bir diğer silah seslerinin duyulduğu bölge ise Ukrayna. Ukrayna'da hava kuvvetleri Luhansk kentinde isyancıların ele geçirmiş olduğu limanının kontrolünü geri alabilmek için 5 hedefi vurduklarını açıklamış. Ölü ve yaralı sayısına dair pek bir haber yok. BBC Türkçe'nin haberinden ama Rusya'dan yapılan bir açıklama var. Rusya'da ortalığı gelmiş. Zaten gergin olan bir durumdan bahsediyoruz. Ne kadar gerilebilirse artık. Ukrayna ile Rusya arasındaki bu Kırım'ın Mart ayındaki ilhak edilmesiyle başlayan ve ardından bu çatışma olaylarına nedeniyet veren gerilimde Rusya, Ukrayna topraklarına nokta vuruşu yapabiliriz açıklamasını yapmış. Evet Orada da büyük bir savaş ola olabilir. Orada 500 bin, bin kişinin... Göç etmesi söz konusu... Hafta değil. sonu operasyonlarda 48 kişi ölmüş. Ölenlerin arasında siviller de var. Evet. Ukrayna'dan da felaket haberleri geliyor. Ayrıca Suriye'de artık insanlık ötesi bir duruma geçildiğine dair pek çok rapor ve rakam var. Ama Ukrayna'dan Rusya'ya kaçanların sayısında 500 bini bulduğunu da yeni mülteciler böylece geldiğini de söyleyelim. Suriyeli demişken bu kaçan insanlar ne yapıyorlar onları da merak edenler Türkiye'den gör, görebilirler tam olarak ne, ne olup ne bittiğini. Ee, dün e, Gaziantep'te yapılan eylemden bahsetmiştik. Bir linçe doğru da devrilmişti bu eylem. Arabayla beraber Suriyelileri istemiyoruz diye sosyal medyada örgütlenip sokağa çıkan kişiler... Ardından e, protesto gösterileri sırasında, yaptıkları gösteri sırasında bir aracın içindeki Suriyeli aileye e, saldırmışlardı. Buna benzer bir olay da şu anda Adana'dan geliyor. Evet, bu üçüncü olay değil Bu üçüncü değil olay. Yani ilki de e, Kahramanmaraş'ta e, yapılmaya çalışılmıştı. Bu üçüncü olayda Adana'da meydana geliyor. Adana'da esnafla Suriyeli sığınmacılar arasında iş yeri açıp ticaret yapma konusunda tartışma Kavgaya dönüşmüş, elleri satırlı ve yüzleri maskeli kişiler, aynı zamanda bunların da her zaman kimliği belirsiz olur ya, o kimliği belirsiz kişiler Suriyeli sığınmacıların iş yerlerine basıp camlarını kırarak ürünlerini tahrip etmişler. Adana'nın evet. Seyhan ilçesinde. Evet, esnaf ve Suriyeliler arasında iş yeri açma konusundaki tartışma diyor ama bunun çok daha ötesine geçtiğinde... Şöyle söyleyeyim. deniliyor mesela, burayı ya siz terk edeceksiniz ya da biz bizim gitmeye niyetimiz yok, siz burayı terk edeceksiniz diye Suriyelilere ellerindeki satırlarla beraber üzerine yürümüş. Böyle soruşturma açmış. Bir yerde şey tehdidi var. Fahişeliğin Kadir Budurun ...notu bırakıp 29 kişiyi öldürenler ve Irak'ta ve 4 eski bakan hakkındaki fezlekeler de seçim sonrasına bırakılmış. 135 gündür bekliyordu. Cumhurbaşkanı seçiminden sonra bırakılmış gerekçe de malum dizin buzulası yok. Meclis tatile gireceği savcılık ne zaman gönderirse o zaman çalışma başlar demiş komisyon başkanı AKP'li köylü ve e, meclis tatile gireceği için komisyon fezlekeleri Ekim gibi görecek demiş. Cumhuriyet Halk Partisi'de dosyalar sıfırlanıyor." demiş böyle de bir durum var. Geleceğe bakıp optimist olmaya çalışanlara kötü haberleri de iklim haberleri üzerinden verebiliriz. 2 e, haber var. Yani ben bunları şey diye değerlendiriyorum. Kuraklık yüzünden şu anda Türkiye'nin içinde bulunduğu kuraklık yüzünden e, türleri, canlı türlerinin beslenme alışkanlıkları da değişmeye başladı. Halihazırda göçler zaten vardı kuraklık nedeniyle. Tarımla uğraşan insanların Farklı bölgelerde farklı işlere doğru Göç ettiğinin haberi vardı Geçtiğimiz haftalarda Şimdi de beslenme alışkanlıkları değişiyormuş iki örnek var bunlardan bir tanesi Ağrı'dan geliyor Ağrı Dağı'nda yaz sezonu için giden Ve Ağrı Dağı'nın eteklerine Kamp kuran yaylacılar Bugünlerde zor günler yaşıyorlarmış Ağrı Dağı ve çevresinde kuraklık olduğu için Dağın eteklerinde su bulamayan Yaylacılar çamurlu suyu dinlendirerek içmeye başlamışlar Fotoğrafı da var gerçekten de bir e, Sütlü Çikolata kıvamında e, su inanılmaz yani ağrıdan böyle bir şey hiç düşünülemezdi herhalde. Efsanelerin evet. konusu olan dağdan bir ay öncesi eriyen kar suyu da gelmez oldu demişler. Su hiç eksik olmazdı diye Star gazetesinden bu haber. Sabah ise Balıkesir Ziraat Odası Başkanı Sami Sözat'ın e, demecine yer vermişler. E, Balıkesir'de buğday tarlalarında fare istilası yaşanıyormuş. Yaklaşık %10'unu yok etmiş e, buğday tarlalarındaki e, mahsulün fareler. Ve kısa zamanda önlem alınmazsa farelerin kavun, karpuz ve mısır gibi ürünlere saldıracaklarını kaydetmişler. Şimdi bunun iklimle ne alakası var diye soracak olabilirsiniz. E, orada da ilginç bir e, de, halk değişi atalarından gelen bir söz vardı. E, deniliyor ki kar suyu diyen... E, Farenin kulağına kar suyu dayan fare yaşayamaz deniliyordu. Fakat durumda şu kar suyu yok. Çünkü kar yok ortada. Kar da küresel iklim değişikliğinden dolayı yok. Sapanca Gölü'ndeki su çekilmesinde deprem enkazını ortaya çıkarmış Daha 1999 Büyük Marmara depreminin enkazını 17 Ağustos'taki çok acayip fotoğraflarda oradan var. Zaten bütün bunların fotoğraflarıyla da bakmak mümkün. Hürriyet gazetesinin sitesinden de Sapanca Günü'ndeki büyük çekilmenin havadan görüntülenmesinin fotoğrafları da var. Bu arada da İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nden iftihar edeceğimiz bir haber var. Su yönetiminde tasarruf amacıyla su kesintisi yapılmadı ve yapılmayacak demiş. İftarla duyuruyor. Yani bununla övünüyor. Demek ki kuraklık yok. Dün radyoda kesilen sularda demek ki tadilat amacıyla kesilmiş. Evet. Öyle mi? Tamam. E, hal böyleyken kamuoyunda İstanbul'un su yönetimi sistemine tam vakıf olmayan kişilerce su durumuyla ilgili yapılan yorumlar kamuoyunu yanıltmaktadır diyor. Yani... Endişeye kapılmayın her şey yolunda diyor ama gene İSK Genel Müdürlüğü'nden bir gün önce İstanbul 62 gün sonra susuz haberi vardı. Ee, ama ondan bir önceki hafta ya da ayda İstanbul'a su sağlayan barajlar doldu haberi de vardı. şeyden Bakan Eroğlu'ndan Orman ve Su İşleri Bakanı ve İstanbul'a müjde haberini de İhlas Haber Ajansı ile karışık. Haber 7'den almıştık ama Sabah da veriyordu Çağlar Okya isimli bir vatandaş merak etmeyin Diyordu Böyle bir durum var işte Son iki haber var onlardan da bahsetmemiz Gerekiyor çünkü vaktimiz kalmayacak Eskişehir'de gezi eylemleri sırasında Polisler tarafından öl dövülerek öldürülen Ve 38 gün komada kalan e, Üniversiteli Ali İsmail Korkmaz'ın Davasının 3. duruşması Kayseri'de Yapıldı duruşmada Ali İsmail'in Otopsi raporları okunurken annesi Emel Korkmaz dayanamayıp fenalaşmış Ee, ve, üçüncü e, duruşmada da tutuklama yok evet tutuklama yok bir de Soma'da yaşanan maden faciasının ardından kendilerine verilen sözlerin tutulmadığını öne sürülen maden işçileri bu da T24'ten aldığımız bir haber meclis başkanı ve parti gruplarıyla görüşmek için Ankara'ya geliyormuş bu haberi de verelim ve şimdi Geçelim. Ee, Erol Çiçek'le konuşacağız Çahabı hukukçularından avukatlarından konu Anayasa Mahkemesi'nin iptal ettiği çevre kanunu geçici 3. maddesinin mevcut dava ve projelere uygulanıp uygulanmayacağı sorunu. Yani 3. hava limanı, otoyollar, çet süreçlerinden kaçılmış projeler ne olacak bunu soracağız. Ekoloji hareketleri gündemi ...çevre ve ekoloji hareketi avukatları... ...tarafından hazırlanıyor. Günaydın, günaydın Erol Bey. Ha, bağlanamadık. Bu arada bağlanma sırasında... ...bugün Taraf Gazetesi'nden de bir özet var. Hakikaten ilginç... ...vezdekelerin seçim sonrasında kalmasından sonra diz çökmeyene hayat yok başlığıyla sürmerşetten bir haber vermiş. Dün aktarmıştık bu hikayeyi eski ekonomi bakanı Zafer Çağlayan'a Ankara'da ünlü bir restoranda saat kaç diye soran e, insanların e, ardından korumaları ve çocukları tarafından eski bakanı sorguya çekildiğinden bahsediliyordu ve şimdi de bu Restoran olayın detayları geliyor. Restoran Mustafa'nı yakapaça götürüp sorguya çekmişler ve gerekli bilgileri alıp kimliğine ulaştıktan sonra da bir hastane müdürü olan Hasan Bey'i önce izne çıkartmış hastane özel hastane sonra işten atmış sonra da Hasan'la birlikte yemek yiyen arkadaşı da işsiz kalmış. Evet, yeni Öyle, bir kolluk kuvvetiyle karşı karşıyayız bakanoğulları diye. Evet böyle bir durum var. Asker jandarma yok jandarma polis bakanoğulları. Bakalım daha neler göreceğiz. Evet hakikaten ilginç Erol Bey'e bağlanıyoruz şimdi. Günaydın Erol Bey. E, günaydın Hanım. Merhaba Erol Bey. Merhaba. Evet, bu Çevre Kanunu'nun geçici üçüncü maddesinin durumunu birazcık özetleyeceğiz, değil mi? Evet. Buyurun efendim. E, bilindiği üzere e, Çevre Kanunu'nun geçici üçüncü maddesi anayasa mahkemesi tarafından iptal edildi. E, daha öncesinde de e, bu hani, Çevre Kanunu'nun geçici üçüncü maddesine aktarılan hüküm çeşitli dönemlerde Çet yönetmeliğinin içinde yer alıyordu. Yine tesadüf geçici 3. madde olarak yer alıyordu. Ve bu madde e, Danıştay'ın iptallerine vermen iktidar tarafından defalarca aynı şekilde çıkarıldı. iptal edildi ve en sonunda Anayasa Mahkemesi'ne kadar kanun yoluyla gitti. Evet. Şimdi Çet düzenlemesi neyi getiriyor? Çet düzenlemesiyle planlanan amaç Yapılacak değişikliklerin, yatırım ve projelerin çevreye olumlu ve olumsuz etkilerini en azından indirgemek. Buna vermen e, AKP dahil e, iktidarların tutumu ÇED yönetmeliğine karşı devamlı bundan kaçmak ve bunu bir şekilde bertaraf etmek yönünde olmuş. E, ÇED yönetmeliği çevre kanununa dayanarak ilk olarak 1983 yılında çıkarılıyor. 5 ay içinde yönetmenin çıkması gerekiyor. 10 yıl geciktebiliyor ve chat yönetmeliği çıkabiliyor. Evet. Fakat bunu da iktidarlarımız maalesef uygulama yönünde değil uygulanmamak için ellerinden gelen her şeyi sistematik olarak şimdiye kadar gerçekleştirdiler. En son örneğini de AKP'nin devamlı yaptığı yönetmelik hükmüyle olmuyorsa, yönetmelik hükmü iptal ediyorsa aynı hükmü yasaya taşımak ve bu şekilde torba, yasalar. e, evet, torba yasalarla yasalara aktarmak ve bu şekilde e, Danıştay Diyaretliği'nden kaçırmak ve Anayasa Mahkemesi'nin önüne geliyor tabi bu durumda kalın maddi su haline gelince böyle şişematik bir uygulamaları var. bu uygulamanın sonucu da nitekim Anayasa Mahkemesi'nden döndü. Evet yani çevresel etki değerlendirme dediğimiz ÇED raporlarının e, aslında çevreyi korumak için herhangi bir e, getirilmiş düzenlemeye karşı oldukları çevre düşmanı bir tavır olduğu da sorunabilir evet. herhalde. Evet. Evet, zaten anayasa mahkemesinin daha önce verdiği bir kararda çok açık olarak belirtiyor. Sağlıklı ve dengeli çevrede yaşama hakkı e, ekonomik, bürokratik e, fiili, e, finansal gerekçelerle vazgeçilecek haklardan değildir diyor. Bu da anayasa mahkemesinin kararı. Evet. Buna rağmen iktidar bu tutumunu sürdürmekte devam ediyor. Şu anda Anayasa Mahkemesi'nden döndü Yenisini çıkarırlar mı? Bilinmez. Ama çıkarmaz diyemem. Yenisini de çıkarma yola gidebilirler. Evet. Şimdi bu iptal kararından sonra mevcut projelerin yani üretim aşamasını geçmiş olan Merviç hala imanat aşamasında olanlar dahil hepsinin durdurulup çet sürecine sokulması gerekiyor. Böyle bir şey ne olacağını bekliyor musunuz? Harun Bey. Yani şimdi yaşadıklarımızın geçmişe baktığımızda böyle bir şey hiç beklemiyorum. Kesinlikle beklemiyorum çünkü şimdiye kadar yapılanların hepsi sistematikti. Yani benim görüşüm kişisel bir görüşüm bu. AKP aslında hukuk devletine karşı odak oluşturmuş durumdadır. Eee Bu şekilde bu projenin durdurulmakla takdirde de bizim bunu bir şekilde anayasa mahkemesinin önüne bireysel başvuru yoluyla taşımamız gerekir. E, ceza kanunlarıyla eee kararında uygulamayanların üzerine gidildiği takdirde en fazla görel köçey kullanma dolayı bir ceza almaları mümkün. O da hiç kimseyi caydırmıyor. Zaten ilk defa yaptıklarında yargı tayınları bir şey yapmıyor. eee ...hükmünün açıklanmasının geri bırakılması... ...veya... E, ...parasal tedbirlerle... ...geçiştiriyor. Yani şu anda... ...yarık kararlarının uygulanmasını... ...sağlayacak elimizde çok etkin... ...bir mekanizma yok maalesef. Bu duruma düştük. Evet. Evet, e, fakat... E, ...her zaman bu... ...çevap şey, programlarını... ...bitirirken... ...sık sık tekrarladığımız gibi... Bunun geri dönüşü yok mücadeleye devam etmekten başka. Tabii tabii yok. mücadeleye o yüzden zaten söyledim yani bireysel başvuru yolda veya diğer yollarla mücadeleye devam. Evet. Başka da bizim çıkışımız yok. Yok evet. Erhal Bey çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. İyi günler iyi yayınlar. Ekoloji Hareketleri Gündemi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 Günaydın Ahmet. Günaydın. Günaydın Ahmet Bey. N'aber can? Evet, bir 3 senede bir tekrarlanan bir trajedinin en korkunçlarından biriyle tekrar beraberiz. Gazze bombardıman altında karadan da operasyon yapılabilir. Bir operasyon denemesi yapıldı. Yapıldı, artık. evet. evet. Şey, Chris Hages'de şeyden bahsediyor, Raul Hilberg'in büyük başyapıtından, yani Avrupa Yahudilerinin yok edilmesi kitabının önce hafif baskı, görece baskı hafif baskılarla başlayan, sonra da Holocaust'a giden sürecin, yani önce ayrımcılık, hukuki ayrımcılıkla başlayıp sonradan kitle katliamıyla biten sürecin Benzerinin de uygulanmakta olacağını, yani çok sayıda Filistinli'nin hava saldırılarında hedeflenmiş cinayetlerle diğer silahlı saldırılarda bir yandan da açlık ve sefaletten de genişleyeceğini kavruk kalan çocuklar aşağılanan terörist diye, ve Yahudi halkının ölümcül can düşmanları diye aşağılanan da insanlarla böyle bir gidişat var ve İsrail kendi yıkım sürecinin mahpusu oldu diye bir şeyde bulunmuş ayrıntılı bir analizi var. Durum oldukça vahim. Ömer daha e, karamsar bir şey söyleyeceğim. Bu söylediğin e, tespit ve e, İsrail'in e, ölümünü kendi hazırlıyor tespitini Ben 20 yıldan beri okuyorum. Evet. 20 yıldan beri İsrail'de e, aklı selim sahibi, vicdan sahibi e, İsrail vatandaşları, e, Yahudi İsrail vatandaşları e, bunu söylüyorlar. E, ama bunun daha iyiye değil, daha kötüye gitmesini de hiçbir şey engelleyemiyor. evet. Ve dünyadan da gittikçe daha az ses çıktığını da görüyoruz. yani Şu anda çok az ses çıkıyor. Evet. evet. Ahmet Bey şunu sormak istiyorum. Netanyi, benim aklıma takılan soru da daha doğrusu cümlede şu sizin söylediğiniz olayı da net bir şekilde ortaya çıkarıyor. Netanya onun yaptığı açıklama uluslararası hiçbir baskı bizi teröristleri vurmamıza engel olamaz deniliyor. Bu kadar çaresiz bir durumda mı dünya? Herhangi bir uluslar yani bu uluslararası camiye bu kadar çaresiz durumda mı? Bir ülkeye yaptığı hareketi kötü olduğunu söyleyemeyecek durumda mı? İsrail söz konusu olduğu zaman? Ş şöyle bir sorun var yalnız. E, Uluslararası camia şu anda İslami terör dehşeti içinde diş dili dişik kenetlenmiş durumda. E, şey tarafından da e, Gazze şeridinden de 600 tane füze atıldı İsrail e, topraklarına 5 günden beri. Evet, o da samayi suçu tabii. Diyeceksiniz ki bu füzelerin %90'ını İsrail'e hava koruma sistemi füze koruma sistemi havada imha, imha etti. Ee, işte be 50 60 tanesi İsrail topraklarına düştü ve takriben 15 civarında insan hafif veya orta yaralandı. Ölen yok. Maddi hasar yok. Çok ciddi maddi hasar da yok bildiğim kadarıyla doğrusu. Ama 600 tane füze yolladılar. Evet. Ve füze yollamayı bir e, hak olarak, bir mağdurun hakkı olarak gören bir taraf var bir tarafta da. Hı hı. Şimdi bu, bu, buradan hareket ettiği, bu, yani bu İsrail'in e, orantısız güç kullanımını, e, İsrail'in e, saldırısı nedeniyle ölmüş şu anda 200'e yakın kişi var. Filistin Gazze şeridinde. Bunların %75'i aşağı yukarı sivil. Evet. Aralarında 60 ila 80 kadın ve çocuk var. E hatta yaralıları bakınca %50'sinden fazlasının kadın ve çocuklardan oluşuyor. Binden fazla yaralı var ve %50'sinden fazlası dediğin gibi kadın ve çocuklardan oluşuyor. Şimdi bu orantısız güç kullanımı var bir tarafta ve inanılmaz orantısız güç kullanımı var. Diğer tarafta da bu orantısız güç kullanımını yse teşvik eden neredeyse bunu kendi varlığını meşru kılmak için e, tahrik eden diyebileceğimiz bir e, direniş var e, ve Ortadoğu'da şu anda e, bu direniş gerçi Hamas çok izole olmuş durumda. Yani Suriye desteğini kaybetti, Mısır desteğini kaybetti ve son İran desteğini de kaybetmiş durumda. Hamas'ın içinde de ikiye bölünmüş bir ortam var. Ve buna rağmen Hamas'ın İslami Cihad'ın ve Filistin Halk Kurtuluş Cephesi'nin elinde 10 bine yakın füze var. İsrail'in elindeki füze sayısını tabii hiç e, şeye katmıyorum. Ve İsrail çok daha etkili olabiliyor. Saldırdığı zaman sonuç oluyor işte en sonunda. Kadın çocuk dinlemiyor ve saldırdığı zaman sonuç oluyor Şimdi diyeceksiniz ki e, Filistinler e, kimseye zarar vermiyorlar. Açık konuşalım Filistin e, yani is, e, Cihat veyahut İslam İslami Cihat veyahut Hamas... E, ...zarar vermesin diye mi füze yolluyor... ...yoksa beceremediğinden mi yapıyor bunu? Ya şey olamaz mı? Bir taş atma refleksi de olamaz mı? Yani Filistinli askerler... ...bu intifada sırasında ya da protesto gösterileri... ...sırasında ateş ederlerken... ...Filistinli gençleri taş atması gibi bir durum... ...söz konusu olamaz mı bu füze atma durumunda da? Hayır. Füze atma durumu... ...öyle bir, rastgele bir... ...Telaviv'in içine düşüyor. Ama içine yani içine düşecek füzeleri atıyorlar... ...ama havada dur, dur şey kesiyor... %90'ını havada kesiyor. Yani o füzelerin havada kesilmesine nereye düşeceklerini bilmiyoruz. Havada kesilmeyenler düşüyor. E diğer taraftan e, şey e, intihar saldırıları evet. bu da taş atmanın ötesinde bir olay. Yani bir e, Uluslararası Camii'nin İsrail'e batı dünyasının özellikle Amerika'nın ve Avrupa Birliği'nin İsrail'in yanında olmasının ötesinde de bir sorun var. İsrail'in yanında tabi bu çok açık hatta e, Avrupa Birliği temsilci dışı ilişkilerden sorumlu e, Ashton'un sözcüsü dün e, İsrail'in saldırısıyla ilgili soru sorulduğunda kendisine Hamas'ın füzelerinden bahsetti. İsrail'in saldırısı hmm. yerine Hamas'ın füzelerinden bahsettik. Bir çarpıtma var ve bir İsrail'in Yanında yer alma endişesi var Bu doğru Fakat diğer bir e, olgu da e, Şey tarafın e, Gazze şeridinden Direniş olarak e, Gösterilen e, davranışın e, Çok sıkışmış Taş atmanın ötesinde bir davranış bu Taş atma değil Taş atılıyor çünkü aynı zamanda Her gün atılıyor taş evet. Ama bu Bir taş atma refleksi gibi göstermek bana çok doğru gibi gelmiyor. Yani o füzeler, İsrail savunma füzeleri, hava savunma sistemi olmasa o füzelerin nereye düşeceğini bilmiyoruz. Tel Aviv'in 60 kilometre Gazze'den ve Tel Aviv'e füze düştü. Hayfa 160 kilometre. Evet. Ee... Gazze şeridinden ve Hayfa'nın yakınına füze düştü. Şimdi Hayfa'nın yakınına 160 kilometreye füze düştüğü zaman artık onun taş atmakla alakası olduğunu söyleyemeyiz. Nereye düştiğini bilmiyoruz. Bize miyiz çünkü? Evet, Okulun zi... üzerine düşebilir. Evet. Tarlanın üzerine düşebilir. Gazze'de olduğu gibi. Evet. şimdi Gazze'de gazetede olduğu gibi demeyelim. Gazetede nereye düşceğini bilerek yolculuk. Bilerek yol ha, o zaman bilerek hastaneleri ve diğer e, suşabilen. Tabii Ben evet, de abi. onu söyleyecektim. Çok ilginç bir şey vardı Democracy Now'da. E, Amerika e, İsrail'in e, temsilcisiyle de bir konuşma vardı e, Joshua Huntman'la. E, ve eee Diyor ki Joshua Huntman Demokrasi Nado 800 kadar hedef vardı ve dürüst olayım sizinle son derece büyük bir presizyonla yani dakiklikle vurduk hedefleri dünyada böylesi pek az görülür diyor. Dolayısıyla askeri taktikler açısından biz düşmanlarımıza Hamas'a diyoruz ki nereye vuracağımızı söylüyoruz ve onu tekst mesajları da yolluyoruz telefon konuşmaları broşür dağıtıyoruz ve söylüyoruz ki siviller yoldan çekilsin diye. Şimdi o zaman e, bu kadınların çocukların, Elbette. sivillerin üzerine düşmesi, hastanelere, camilere Elbette. falan Pre presizyon Pre Pre hiç orada e, hata falan yok. Hiç hata, hata olduğunu yok. söyleyemezler. Zaten evet. e, cumartesi günü e, yanılmıyorsam Gazze Emniyet Müdürü veya polis müdürü ve cami çıkışında e, kuzeninin e, yanına e, evine doğru giderken evet. e, bombalandı. E, o kendisi ağır yaralı olarak kurtuldu. Ama 15 kişi ailesinden 15 kişi geniş ailesinden kuzeni, kuzeninin çocukları, karısı falan 15 kişi öldü. Ama bu 15 kişi e, o ailenin 15 kişisi öldü çocuklar dair olmak üzere. Ve hedef o adamdı. Yani o adamla beraber ailenin de yok edilmesiydi bence. De. Evet şimdi çok acayip de şeyler oluyor. Yani bu İsrail'le üç kaçırılan o da bir uluslararası suç insanlık suçu olan üç delikanlının kaçırılıp öldürülmesini uzun süre gizlemişler. Mesela biliyorlarmış öldüklerini ama evet. aileleri dahil hiçbir şey söylememişler bu açığa çıktı. Evet. Telefon konuşması iki dakika 7 saniyelik evet. telefon konuşmasında ateş sesleri de duyuluyormuş. Ailesine de polis dinletip bunlar kuru sıkıydı aslında demiş mesela ve bütünüyle bu şeyi yükseltmişler. işte anti Arap neyse. Ve o, onun sonucunda Korki. da şey oldu biliyorsunuz. iki tane sonucu oldu onun. Bir o üç İsrail'li çocuğun kaçırılmasının ardından bu 15 milletvekili veya 15 temsilci yanılmıyorsam 60'a yakın Filistinli militan veyahut Filistinli diyelim militan olduk oğullarından da biliyoruz. Yeniden tutuklandılar. Ve bunların büyük bölümü 2011'de İsrail askeri Gilad Şahit'in serbest ve rehin almış Filistin tarafından rehin almış İsrail askeri Gilad Şahit'in serbest bırakılması karşılığında serbest bırakılan e, Filistinli mahpuslardı. Evet yani sonuçta şimdi bunu gizlerken e, yani gerek Şinbet, gerekse de İsrail Başbakanı filan, arada iki, 2000 evi baskına tabi tutmuşlar. Evet. 11 kişiyi öldürüyorlar. 500 Filistinli'den 500'den fazlasını da Tutuklamışlar, gözaltına evet. almışlar. Bu, Dediğim ki evet. onların içinde 50-60 tanesi de... Evet, milletvekili filan... Milletvekilleri var ve yakın tarihte serbest bırakılmış olanlar. Evet. Şey karşılığı, rehin karşılığı. Yani neredeyse o rehin karşılığı serbest bırakanların geri alınması operasyonu. Evet, aynı evet bir de e, sosyal medya versiyonu var bunun propaganda amacı taşıyan. Mesela Twitter'da bir hashtag başlatılmıştı. Bring back our boys diye... Çocuklarımızı geri getirin diye bir, bir başlıkla beraber tepkileri ortaya koymaya çalışıyordu İsrail'ler. Yaklaşık bir saat içinde 2800 tweet atılmış bu konuyla da alakalı olarak. Her şey bilinmesine rağmen İsrail hükümetince. insanlar 2800 tweet atmışlar bir saatte. Evet. Devam etmiş bu da. Fakat bir tek şey bir, bir, bir şey belirtmek lazım. Filistin Gazze şeridinden kaçırılan, Gazze'den kaçırılan ve öldürülen ee, Filistinli çocuğun e, üç tane e, İsrail e, yurttaşı e, katilli bulundu. Yakılarak öldürülen. Yakılarak öldürülen çocuğun katilli bulundu ve onları İsrail e, evet. Ağol Ceza Mahkemesi'ne a, şey yaptı. Öbür, o üç çocuk parkı, e, şey, yani İsrail'li üç çocuğun ne olduğunu kimler öldürdüğünü onu bilmiyoruz. Kimse de üstlenmedi biliyorsunuz. Evet. O, onu da biliyorlarmış aslında e, şeye göre yani de electronic intifada da Max Blumenthal'in çok, çok ayrıntılı bir incelemesi Aha. vardı. Onu da biliyorlarmış ama açıklamıyorlarmış. Yani en azından biz biliyoruz. Biz evet şu an. Evet. evet. Yani burada bir ciddi e, uluslararası camianın sessizliği e, artık zaten biraz bıkkınlıkla da bu karışık bir sessizlik bu biliyorsunuz. Evet. Hamas'ın e, el yükseltme operasyonu kısmen var. E, İsrail'in elinde çok Geniş teknik bilgi var Hamas'ın e, şu anda Tek dayanağı gördüğüm kadarıyla Anladığım kadarıyla gördüm de? Uzaktan anladığım kadarıyla Gazze'nin altına oydu, Altına e, e, Yerleşti Altında kazdığı tüneller Yani bu sırf Mısır tünelli değil Mısır onları kapattı Fakat Gazze'nin altı tünel dolu Zaten Gilad Şahit de o tünellerde Dört e, yıl falan e, Zannediyorum Ereğin evet. e, tutulmuştu Ve o tüneller tabii çok ciddi bir e, hem sığınak hem aynı zamanda silah deposu, füze deposu. Ve İsrail isra, iddia ettikleri, İsran ordusunun iddia ettiklerine göre burada biz bir füze ile vurduğumuz zaman genellikle hemen ardından orada ikinci, üçüncü patlamalar oluşuyor. Ve bu ikinci, üçüncü patlamalarda füzenin tetiklediği e, oradaki mühimmatın patlaması olduğunu iddia ediyorlar. Ee, şöyle bir sorun var benim anladığım kadarıyla. Şöyle bir hipotez var. İsrail bu saldırıyla e, Hamas'ın elindeki füzelerin e, seyreltilmesini de amaçlıyor. Diyeceksiniz ki Hamas elindeki füzeleri e, yollasın yerine yenisi gelir. Yalnız şimdi artık Hamas'ın elinde sürdüğü e, Suriye'den çünkü fizeler Suriye'den ve İran'dan geliyordu esas itibariyle bir kısmında parça halinde kendileri gelip kendileri imal ediyorlar ee, ama Suriye ile artık Hamas arası tamamen bozulmuş durumda. Ee, İran ile da e, arası iyi değil eskisi gibi. İran e, hatta res çekti e, Hamas'a dolayısıyla bir ipotez bir e, e, İsrail'den bildiren bazı Avrupalı gazetecilerin ipotezleri İsrail'in aynı zamanda bu saldırıyla Hem işi uzatmak istemesi, yani kara saldırısı yapmaması, işi uzatması, evet. sürekli Hamas'ın saldırılarına kapıyı açık bırakması, kendisinin de bu sayede her saldırı aynı zamanda İsrail için, her yollanan füze İsrail için bir e, hedef tespiti unutmamak lazım bunu da. Dolayısıyla e, Hamas'ın elindeki füze stoğunun tükenmesini sağlamak, azalmasını sağlamak ve tehdidi e, azaltmak e, birincisi. İkinci bir ipotezde e, İsrail'in Hamas'ın e, Zaten çok güçlü olmayan e, Saldırı kapasitesini Daha da yıpratırken Aynı zamanda e, Irak-Şam İslam Devleti'nin Yani yeni adıyla İslam Devleti'nin e, Ürdünü De de Hakim duruma bazı yerlerde en azından Hakim duruma geçmesi Halinde bir İkinci e, batıdan ve doğudan kıskaç altına alınma endişesi taşıdığını belirtiyorlar. Şimdi bu çok bizim dikkate almadığımız bir olgu. Fakat unutmayalım ki İslam devleti, Irak-Şam İslam devletinin yerleşme amaçları arasında sadece Irak ve Suriye değil Ürdün'de var. Ve Ürdün'de İŞİD ve El-Nusra saflarında çatışan E, Ürdünlü 2000 kişi var. El-Kaide'nin eski e, liderlerinden bir tanesi Ürdün değil biliyorsunuz. Dolayısıyla Ürdün içinde El-Kaide'den kopmuş ve El-Kaide bağlantılı e, dayanakları aracılığıyla, destekçileri aracılığıyla e, bir e, Ürdün'ü az bir ihtimal bu bence. Çünkü Ürdün bir e, e, Rejim olarak daha e, istikrarlı bir rejim şimdilik ama İsrail'in aynı zamanda bir e, batıdan ve doğudan kıskaca alınma e, endişesinin de arttığını İsrail'deki e, dış gözlemcilerden okudum doğrusu. Evet. Tabii Ürdün deyince şey de aklıma geldi. Ürdün'e de bir duvar inşa edilmesi edilmesi önerileri de gündemdeydi. Ne oldu tam bilmiyorum. Suudi Arabistan tarafından mı yoksa Yok, şeyden İsrail, İsrail tarafından, tarafından. Evet, Böylece evet. İsrail tümüyle kendini bir fortress evet. olarak kapatmış olacak bütünlüğü. Bir de garip bir şey oldu. Suriye'den e, Golan tepelerine bir füze atıldığı e, iddia edildi. Bunu Suriye ordusu da yalanlamadı ama kendisinin attığını yoksa oradaki direnişçilerden mi geldiğini bilmiyoruz. Bunun karşılığında İsrail'de Suriye'de birkaç yeri bombaladı. Evet. evet. Gördüğünüz gibi bu bu çok yani Filistin sorunuyla beraber ele aldığımızda sadece Filistin sorunu olmaktan da çıkan bir sorun haline dönüş dönüşmüş durumda. Evet. Ve işliğin daha da zor çözülecek hale Gelmesi maalesef bu Yani İsrail'in de işine geldiğini tahmin ediyorum Ama Filistinler de sürekli Sorunu bölge sorununa Özellikle Hamas ve İslami cihat açısından Sürekli bölge sorununa Gelip globalleştirdikçe Hem kendi denetimlerinden çıkıyor Başka e, Güçlerin denetimine geçiyor Filistin sorunu da aynı şekilde e, Hem de Batı'nın Kendilerine olan desteği de bu Orta Doğu dünyasında e, hızla kırılıyor. Evet yani Birleşmiş Milletler'in hesabı e, eğer doğruysa onun raporu e, bir 6 yıl sonra zaten e, Gazze'de artık ne su ne de başka açılardan bir şey yaşama imkanı kalmayacak, kalmayacak. bu şekilde evet. devam ederse. 2006'dan beri devam ediyor Gazze'deki avluka. Evet 7 senedir. İşte bir 4 senesi falan kalmış evet. görebildiğim kadarıyla. Evet. Ee, Mısır dün bir ateşkes önerisi getirdi. Ateşkes evet. önerisini bu salı bu salı günü sabah 8'den itibaren başlamak üzere bir ateşkes önerisi getirdi. Hamas ateşkes önerisini reddetti. Evet. Ateşkes İsrail'in reddetmesine vakit bırakmadan İsrail kabul eder mi bilmiyoruz. İsrail kabul etmiş gelen son haberlere göre öyle. Yaklaşık 15 dakika önce Radikal Gazetesi gazetesini evet, Irak internet sitesine. Hamas, Hamas reddettikten sonra kabul etti evet. İsrail. In. Yani Hamas reddetmesiydi İsrail reddeder miydi emin değilim evet. Hamas reddettikten sonra Tabi ki kabul edecek İsrail Çok ucuz bir e, ucuz bir Ben barış taraftarıyım e, Gösterisi için e, Çok bedeli olmayan Bir, bir çıkış Hamas'ın reddetme gerekçeleri e, Şöyle e, yani Niçin reddetti e, Sorusunu anlamaya çalıştım Reddetme gerekçeleri şöyle Birincisi diyorlar ki Sorunun çözümüyle ilgili bir anlaşma olmadan ateşkes yapmayız diyorlar. Benim anlamadığım bir argümanları var. Yani böyle bir argümanla dünyada hiçbir zaman hiçbir savaş sona ermez. Diyorlar ki savaş sırasında daha sonra pazarlık, pazarlığa oturmak için ateş kesilmez. E ne zaman kesilir? <gülüyor> evet. Bunu anlamadım mesela ne demek Savaş sırasında daha sonra pazarlığa oturmak için ateş kesilmez. E, o ya o zaman kaç tarafı tamamen yok edersin ve ateş kesilir ya da sonuna kadar iki taraf tükenene kadar ateş devam eder. Pazarlık etmedikten sonra zaten e, savaşı ya kazanırız ya kaybederiz noktasında bir ders savaş. Ama dört e, tane önerileri var. Aslında ona bakıldığı zaman sorunun e, fi, ilk baştan insan Filistin sorunu çözülmeden ateşkes yapmayız gibi bir maksimalist tavır içinde olduklarını zannediyor. Ama aslında baktığınız zaman dört tane e, çok mikro diyebileceğim sorunları var. Bir tanesi dört tane koşu öne sürüyorlar ateşkes olması için. Bir İsrail bombardımanına dursun tamam 2006'dan beri devam eden Gazze Ablukası'na son verilsin. Biraz evvel söylediğimiz e, sorunla ilgili. E, üçüncüsü refah kapısının açılması. Ki Mısır refah kapısının kısmen açılmasını kabul etti dün biliyorsunuz. E, hmm. Sadece e, acil yardım hasta geçişi için. Bir de... E, Yeniden tutuklanan e, Filistinlilerin işte biraz evvel e, Ömerim söylediği 500 civarında yeniden bu son olaylar sayesinde tutuklanan Filistinlilerin serbest bırakılması. Aslında bunlar tabii ki ateşkes çerçevesinde e, e, masaya konması gereken koşullar. E, Mısır'ın iki tarafın hiç koşulsuz ateşkesle başlayıp ondan sonra bu sorunları görüşelim demesi e, Hamas açısından çok tatmin edici değil. Unutmamak lazım ki E, Hamas aynı zamanda e, Filistin e, otoritesiyle yani Batı şeriyadaki yönetimle de rekabet halinde ve e, biraz da bu Gazze şeridinin ablukaya alınması, gücünü yitirmeye başlaması, mali desteklerinin kesilmesi, İran e, mali desteğini kesti Hamas'a. En büyük finansman, finansmanı e, İran'dan geliyordu. Müslüman kardeşler dağılmış durumda ki Hamas e, Gazze'deki Müslüman kardeşlerin Gazze'deki koludur. Doğrudan yani Müslüman kardeşlerdir Hamas. Dolayısıyla Mısır desteğinin ve Müslüman kardeşler desteğinin kesilmesi Hamas'ı hiç istememesine rağmen Filistin otoritesiyle e, Mayıs ayında ...görüşüp bir ortak hükümet anlaşması imzalamaya kadar götürmüştü. Ee, belki de İsrail haması iyice e, tüketip e, buradan Filistin otoritesinin e, Gazze şehrinde yeniden e, otoritesini tesis etmesi... ...ve ya da orada bir boşluk yaratmayı tasarlıyor bunu. Böyle evet. bir ihtimal de var Evet birlik hükümetini önlemek için Çok rahatsız oldu aşikardı Belki de bu işine de geldi evet. çok tabii Evet durum. birlik hükümeti Onlar için en olabilecek en kötü şehir evet. e, İsrail için e, Ama dediğim gibi e, Burada e, Sadece e, İsrail'in e, Vahşi Barbar e, insanlığa karşı Suç E, durumunda olan saldırılarını e, teşhir etmenin ötesinde ki bunlar önemli ama teşhir etmenin ötesinde bir e, üçüncü sese ihtiyaç var ve bugün e, bu üçüncü e, taraf olabilecek iki tarafı da e, ikna edebilecek bir üçüncü ses yok artık. Evet. evet. Türkiye'de devre dışı bir tek kuvvet var ama kuvvetlerden bir şey çıkıyor. de bir Güçü olabilme imkanı yok Rusya var şimdi en büyük korkusu Amerika'nın garip bir şekilde Ortadoğu'da Rusya'nın e, Amerika'dan daha etkili e, ihtilaf çözücü e, taraf ve güç haline dönüşer dönüşüyor olması Evet bunu yakın zamanda da bu dediklerini görme fırsatımız olabilir Evet bu Evet çok acıklı bir ortam Ama ölen insanlar e, Ölmeye devam ediyorlar ee, Ve önce... orada inanılmaz bir insanlık dramı var e, Bu insanlık dramı bence Bu şey sözü Benim bu sabah Bu programı hazırlarken kafama Çakılan sözü oldu Savaş sırasında daha sonra pazarlık Etmek için ateş kesilmez Bunun üzerine düşünmemiz lazım Bu ne demek Evet Gerçek çok teşekkür ederim. İyi Ahmet İnselli Ufuk Turu Açık Gaste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 Günaydın Güven Bey, merhabalar. Günaydın, merhaba. Günaydın Güven Bey, merhaba. Günaydın Can. Evet, bugün bir konuğumuz da var. Amerika'nın öbür yakasından. Özlem Ayduk. Evet, merhabalar Özlem. Günaydın Güven. Merhaba Özlem Hanım. Merhaba efendim. Merhabalar. Merhabalar. Ben isterseniz... Kısaca tanıtayım Özlem Aydı. Açık bilinçte ara sıra e, bilim insanlarını e, konuk alıyoruz. E, daha önce evrimsel biyoloji konusunda konuşurken e, Aysa Uygur ve İlker Öztopu e, konuk almıştık. E, Özlem Aydı e, sosyal psikolog... E, Hemen baştan söyleyeyim, ee, biz Özlem'le kuzeniz aynı zamanda. Ama e, e, kendisine bir ayrıcalık tanıdığım düşünülmesin. Çünkü bence e, Türkiye'nin en önde gelen sosyal psikologlarından e, ve çok başarılı çalışmalar e, yapıyor yıllardır. Kaliforniya e, Üniversitesi, Berkeley'de. E, Özlem Boğazi Üniversitesi'nde e, lisansını okumuştu, psikolojik. E, ve ...siyaset biliminde çift anadal yapmıştı. Doğru hatırlıyor muyum Özlem? Doğru, evet. E, hatta böyle... E, ...fakülte dirincisi falan gibi... ...şeyler olduğunu... ...çok başarılı işler yaptığını falan hatırlıyorum. E, sonra... ...Kolombiya e, Üniversitesi'nde... E, ...doktora ve doktora sonrası çalışmaları yaptı. Arkasından da... E, ...Amerika'daki en... E, Başarılı, iyi, prestijli psikoloji bölümlerinden bir tanesi olan Kaliforniya Üniversitesi Berkeley'de e, psikoloji bölümünden bir iş teklifi aldı. Oraya gitti. E, e, doçent oldu. Yakında profesör olmak üzere falan kendisinin başarılı çalışmalarını e, uzaktan hayranlıkla izliyoruz. Ee, Şimdi bu... E Küçük tanıtmadan sonra e, özlemin e, araştırma alanlarına e, gelelim. Sosyal psikolojinin içinde bir e, e, kendine özgü bir yeri olan insanlar arasındaki ilişkiler ve özellikle e, reddedilmeye olan hassasiyet meselesi. Bu konu e, her ne kadar e, psikolojinin sosyal ilişkilerle ilgili ilişkiler, kısmının içinde yer alsa da haliyle e, insanın evrimsel e, geçmişine bakarak e, bir şeyler söyleyebileceğimiz, dolayısıyla evrimsel biyolojiye de bir anlamda bağlayabileceğimiz bir konu. E, bu şekilde evrimsel biyoloji meselesine de e, biraz temas edeceğiz. E, Özlem sen belki e, üstünde çalıştığın en e, genel ana konu. E, tezi ortaya koyarak başlamak ister misin? Tabii şimdi çalıştığımız konunun anlatması şu, doğduğumuz günden beri andan itibaren sevilmek kabul edilmek gibi bir ihtiyacımız var. Bu, ve bu biyolojik olarak bizimle değilse dünyaya gelen bir istek, ihtiyaç bu sevilme ve e, kabul edilme ihtiyacının doyurulması lazım. E, bu doyurulmanın fonksiyonu, evrensel fonksiyonu e, çocuğun büyüyüp yaşamasına e, şey yardımcı oluyor. Sevilmediğimiz, kabul edilmediğimiz zaman e, ölme ihtimalimiz çok daha fazla e, bebek olarak. Dolayısıyla evet. ikimizde böyle bir sistem var. Yani eğer bu ihtiyaçlar doyurulmuyorsa o sistem az kalıyor. Aç kaldığı zaman yemek yemek gibi bir şey. Yemek yemediğiniz zaman az fark zaman nasıl bütün gün yemek düşünürsünüz? Değil mi? Evet. Aynı şekilde e, bu ihtiyaç kabul, e, doyur, e, doyurulmadığı zaman insanlar acaba ben reddediliyor muyum? Sevi, seviliyor muyum? Sevilmiyor muyum? Kabul ediliyor muyum? Edilmiyor muyum? Konusuna süper hassas hale geliyorlar. E, sürekli ilişkiler içinde başkalarının davranışlarını bu baz altında değerlendirmeye başlıyorlar. Eğer ben burada olarak kabul taniye, ediliyor e, muyum? araya gireyim Özlem Müsaade Anne. Burada ilginç Hı. bir şey söylüyorsun. Yani, e, sevilme ve kabul edilme ya da sevilmeme ve kabul edilmeme meselesi e, çok bir e, Aslında sosyal bir şey yani sanki işte yemek, içmek, uyumak filan gibi son derece bireysel biyolojik ihtiyaçlardan farklı bir kategoride evet. gibi düşünülür. Ama aslında öyle değil diyor senin çalışman yani kabul edilip edilmemek ya da sevilip sevilmemek eee bebeğin yaşam beklentisini belirleyecek kadar e, yeme içme, uyuma e, gibi bir temel fonksiyon e, olarak e, yer alıyor e, insanı Bey, insanı bir, bir şey, yani şey sor, bir şey sorabilir evet. miyim bu noktada? Size size daha doğrusu e, diğer canlılar içinde de durum bu böyle mi? Yani insan haricindeki mesela ben David Attenborough'un evet. bir belgeselini izlemiştim. Orada görme e, göremeyen bir eee Yavru Gergedan'ın hikayesini anlatıyordu. Ve dünyanın en acıklı hikayelerinden bir tanesiydi. Ailesi tarafından terk edilmiş ve oradaki korumalar tarafından bakılıyordu. Ama sonradan ne olacağı belli değildi. Yani onun o görüntüsünde bile o yüzünü yakalayabiliyorsunuz. Diğer canlılar için de bunun gibi durumlar söz konusu mu? Evet, evet var. Hı -hı. Evet, var. Mesela bu çocuklar bu yani bu şey... Evet. Teori, benim teorim ki e, sosyal psikolojiye çok yardım bir şekilde kabul edilen bir teori, ilişkiler e, konusunda çalışan insanlar arasında. E, teorinin bazı şeye gidiyor, etolojistlere e gidiyor aslında. Mesela işte, e, küçük kardiyoda ördek yavrularına baktığınız zaman bunlar gözlerini açtıkları anda İlk gördükleri hareket eden objeye şey oluyorlar odaklanıyorlar Anneciğim. ve hayat boyu ondan sonra o objeyi takip ediyorlar. Neden böyle bir şey olsun? Çünkü doğada çok büyük büyük ihtimalle gördükleri ilk büyük obje anneleri. Evet. Annelerini takip ettikleri sürece yaşama şansları daha büyük. Sonra maymunlarla bir takım deneyler yapılmış işte Freud'a filan giderseniz işte annenin veya ebeveynlerin en büyük şeyi fonksiyonu yemek sağlamak gıda sağlamak diye düşünülüyor bunu test etmek için yani gıda mı yoksa sevgi mi hangisi daha önemli sorusunu cevaplamak için çok eskilerde 60'larda filan bir deney yapılıyor küçük bir maymun annesinden ayrılın, ay, ayrılmış doğduğu andan itibaren iki tane anne e, ne denir wire telden e, anne var tel anne iki evet. tanesi e, biberon içinde süt var ötekisi tel anne, e, çok yumuşak e, bezlerden e, şey yapmışlar sarılmış onun için e, yumuşak sıcak Bu şimdi bebek maymun hangisinde daha topraklık geçirecek? Bütün gününü e, yumuşak annede geçiriyor. Süt eklenip yüz vermeye, süt içmek isterse gene e, yumuşak annede e, ağzınıza süt içmeye çalışıyor. Yani her zaman yumuşak, sıcak kendini düzende hissettiği anneyi e, güdaya tercih ediyor. Bütün bu sosyal psikolojisi ...veki teoriler... ...hipotezler... ...bu tür çalışmalardan zaten kaynaklanıyor. Evet. Evet. Sevmek ve sevilmek... E, ...nin hayati bir öneme... ...hayat olduğunu... E, ...dolayısıyla... ...ve yalnız insanlar e, dünyasında değil... E, ...başka canlılar içinde... ...böyle olduğunu görüyoruz. E, durum böyleyken... E, Öte yandan sevmek ve sevilmek hassas meseleler. Çünkü kendi başımıza yaptığımız işler değil. Bir, ikinci ya da üçüncü, beşinci insanları da kapsıyor. Bu ilişkiler ağında kabul edilmek de söz konusu, reddedilmek de. Özlem senin tam baktığın üstünde çalıştığın şeyler de bu reddedilmeye olan insanın E, tavrı, tepkisi, hassasiyeti e, hassasiyeti e, değil mi? Öyle evet. anlıyorum. Evet. Evet. Şimdi bu sistem orada var. Doyurulmazsa e, ilk baştan itibaren e, çok hassas bir sistem oluyor. Dediğim gibi nasıl açsanız yemek düşünüyorsunuz bütün Aynı şekilde e, tepki serilmek reddedilmek sonularına odaklanıyorsunuz. Bunun şöyle bir e, fonksiyon olduğunu düşünüyoruz. Ne kadar çok bu konuya odaklanırsanız o kadar o açlığınızı e, giderme ihtimaliniz büyük. Değil mi? Evet. Ama e, sistem o kadar hassaslaştığı zaman bir takım dezavantajlar var. Çünkü sırf e, sevgiyi ve kabul edilmeyi değil, sevgisizliği ve kabul edilmemeyle de ...görmeye de hassaslaşmış oluyor... ...onun için en az bir... Yani ...böyle... şöyle ...çok da sıcak size bakmasa... ...yatlaşmasa... ...onu bu sefer... Aa, ...sevilmiyorum diye sevmiyorum diye görüyorsunuz... ...o kişinin... E, ...öyle bir amacı e, olmayabilir... ...belki kafası bozuk... ...başka bir şeye ama siz onu... E, ...beni sevmiyor... ...beni reddediyor diye algıladığınız zaman ters gösteriyorsun gösteriyorsunuz. o gerçekten reddeki ilmeğe dönüşüyor. Çünkü karşıdaki diyor ki bu insan acayip için kavga görüyor bana. Benim hissetmediğim düşünmediğim şeyleri bana atfediyor. Oradan tutuşma çıkıyor. E ne yazık ki bu ee, sonuçta gerçekleşiyor. Yani korkular gerçeğe döne, dönebiliyor. Yani sistemin hem Olumlu fonksiyonları var ama çok hassas hale geldiği zaman olumsuzluğa da dönüyor. Benim çalışmam bunun üstünde. Tam bu noktada ben bir şey de sormak istiyorum. Bu siyaset sistemleriyle de insanın ilgisini çeken bir soru geliyor akla. Yani totaliter, özellikle totaliter sistemlerde ama bunlara dini de sistemler, din sistemleri de dahil olmak üzere işte ister nazilerde olsun ister sovyet sistemlerinde bu dış, toplum dışına atma yani afaroz mekanizmasının da çok etkili bir cezalandırma yöntemi olarak kullanılması da bunun bu, bu özelliğin erken keşfedilmesine mi bağlı? Yani o aradaki bağlantıyı bilmiyorum fakat tabii ki izole etmek insanlardan diğer insanlardan ayırmak e, bir yerde sembolik ölüm. Evet. Mi? Evet işte onun evet. karşılığı. Galiba avcı toplayıcılık toplayıcı dönemde de var bu aforoz durumu. Onu bir tekrardan bir bakmak lazım ama bu iktidar kavramının çok daha yoğunlaşmadı bizim manadaki. Olmadığı dönemlerde de var. Evet, bir cezalandırma, bir cezalandırma sistemi, sistemi olarak çok kullanılıyor tabii bu sistemlerde. Yani en büyük tehlike toplumun dışında hissedilmesi kendini. O yüzden de iktidara mutlak itaati sağlayacak bir mekanizma olarak Hı. kullanılıyor gibi sanki bir, böyle bir spekülasyon yaptım aslında. <gülüyor> yani e, devletler de kullanılabilir ama biz insanlar genel hayatımızda bunu İstemediğimiz, istemediğimiz insanları cezalandırmak için kullanıyoruz. Evet. Değil mi? Evet, evet. Ben senin arkadaş olmayacağım artık. Nedir? İşte o. Evet. Çünkü o bir mesaj yolluyor. Fonksiyonu şu, yani bir seni sevmiyoruz artık çünkü sen yanlış bir davranışta bulunuyorsun. İlk düşün, davranışınız güzel, geri gel. Değil mi? E, bu e, Bunun amacı o. Yani o sistem orada var. Biz bu mesajı aldığımız zaman bir takım şeyleri kendimizle ilgili düzelteceğiz. Yeniden topluma geri gelebilecek hale geleceğiz. Bir yaşayalım toplumda yaşasın sonuç olarak. Fakat dediğim gibi erken yaşta hayatın ilk başlarında ee, reddedilme olduğu zaman ve büyük bir açlık olduğu zaman bu sistem İleriki yıllarda şey oluyor. Sürekli alarmda yani. Onun için en olmadık şeyleri de tepki gösterdiği için kişi aslında korktuğu şeyleri yaşama, yaşamış oluyor. Yaşamak zorunda kalıyor. Peki ben de burada bir şey ekleyeyim. Ee, Özlem şöyle ilginç bir şey de diyorsun galiba. Burada nesnellikle öznellik bu arasında da bir ilginç bir ilişki var yani nesnel olarak kimse beni reddetmiyor da olsa ben başkalarının e, bana gönderdikleri sinyalleri ya da söyledikleri şeyleri ya da davranışlarını bir reddedilme olarak e, yorumluyor e, isem e, bu yorumlama yani nesnel olarak aslında doğruluğu olmayan bu öznel izlemin Giderek bir nesnelliğe doğru evrilebiliyor. Evet. Çünkü benim bu e, beni reddediyorlar şeklindeki belki aşırı hassas ve yanlış yorumlamalarımdan kaynaklanan e, davranışlarım giderek insanları beni gerçekten reddedecek e, evet. hareketlerde bulunmaya doğru beni e, itiyor. Evet. Ve, aynen, aynen. ...reddedilme izleniminden gerçek bir reddedilmeye doğru gidiyoruz sanki. Ee, bu, evet, bu, aynen. Bu, bu mu senin mesela bu bir tanesi? Ee, kızgınlık ve kırgınlık duyuyoruz değil mi? Ee, reddedildiğiniz zaman. Evet. O kızgınlık ve kırgınlık bizi karşımızdaki kişiye... ...işeyi incitmeye itiyor. E, sürekli olarak... E, Reddedilmediğiniz halde reddediliyormuş gibi hissediyorsanız ve kızgınlık gösteriyorsanız çevrinizdeki insanlara o insanlar da yavaş yavaş sizi istememeye başlıyorlar ve e, güven dediğim gibi o akılda olan şey gerçeğe dönüşüyor. Evet bu şeyde aslında daha önce de güven Bey'le de konuştuğumuz bir şeyi de hatırladım şimdi. Yani Frans de Valin kitaplarında şempanzelerde ve primatlarda da bu toplum kuralları dışında davranan bazı elemanları mesela herkesle beraber yemek saatinde açık havadan içeriye dönmeyen şempanzeleri galiba şempanzeydi eee yemek yemenmedi yemedikleri için yememelerine yol açtığı için kızıyorlar ve toplum dışına o zaman itiyorlar onları da. Onlar da bu şekilde hizaya geliyor. Böyle bir cezalandırma yöntemi olarak da kullanılıyor. Eks evet. komünikasyon yani afar olsun. Ben de ufak bir soru sormak evet. istiyorum ama biraz yani kırılgan bir konu olsa gerek diye düşünüyorum. Bu reddedilme durumuyla alakalı bir kırgınlık ve şiddet ortaya çıkacağından bahsettiniz. Bu şiddetin tanımı nasıl yapılabiliyor? Yani ne boyutlarda olabiliyor? Çünkü Türkiye'de son zamanlarda haberlere baktığımız zaman bu reddedilme yüzünden ortaya çıkan birçok şiddet vakasına rastlayabilmek mümkün. Hem kadına karşı şiddet bir de bunun kör bir hale gelmiş olan önüne çıkan her şeye karşı bir şiddet vakası yaşanabiliyor. Mesela Adana'da geçtiğimiz hafta 6 yaşındaki Gizem Akdiniz adlı kız çocuğunu e, sırf reddedildi diye, ablasının reddedilmesi, ablasının ailesi tarafından reddedildi diye öldüren bir kişinin hikayesini okudu Türkiye. Bunun gibi olaylarla karşılaşıyoruz. Bu şiddetin tanımını nasıl yapabilmek mümkün peki? Yani ne şekilde bunu anlamlandırmamız lazım diye düşünüyorum ben. Evet, yani sözel şiddet olabilir. Kavgaya dönüştürmek, tartışmaya girmek ama fiziksel şiddete de dönüşüyor. Yani reddet, sizi reddeden kişinin dışında başka insanlara, başka objelere de şiddete dönüşüyor mu onun hakkında bir çalışmam çok fazla yok. Fakat Hı. kesinlikle fiziksel şiddete, özellikle erkekler şiddete Erkekten kadına karşı ama kadının erkeğe karşı da tabi ki oluyor. şey Kıskançlık şeklinde yani karı koca veya romantik ilişkilerde kıskançlık ve kıskançlıktan sonra mesela biz DT dönüşme trajektörü görüyoruz. Yani o şekilde gelişiyor. Evet, yani bir yandan da ama şeyden de bahsedebilmek mümkün galiba. Bunun toplumsal bir boyutu da olduğunu söyleyebilir miyiz? Yani toplumun içerisinden gelen bu olayların daha görünür hale, daha fazla yükselişte olması da aynı şekilde bu içinde bulunduğumuz sosyal ve ekonomik şartlar tarafından biçimleniyordur diye düşünüyorum. Etkileniyordur belki diye. Yani o içinizde olan bir şey de yeri gibi, bel belgelenmez. Eee belgelenmez ama günlük o içimizde olan bir içi. şey. Ama e, bunun işte, e, fiziksel şiddete dönmesi, e, de yaygın bir şekilde dönmesi bence kütürel bir şey. Yani kabul ediliyor mu edilmiyor mu? E, cezalandırılıyor mu, cezalandırılmıyor mu? E, orası biraz sanki başka bir boyuta gidiyor gibi. E, i̇çimizde olabilir ama içimizden bir çok, çok şey sevgiliyor. Konşer hmm. Yani küçükken sevildik ya da sevilmedik ya da işte anne babamız bize şöyle ya da böyle davrandı. Biz bir reddedilme hassasiyeti geliştirdik diğer insanlardan farklı olarak. Bu ömür boyu bizim içimizde kalan ve değiştirilemeyen bir şey mi? Yani sonuçta reddedilmeye gerçek ya da sanal yani bizim reddedilme olarak yorumladığımız gerçeklikten öyle olmasa bile E, ...sinyallere karşı geliştirdiğimiz hassasiyet bazında nasıl davranacağımızı öğrenebiliriz herhalde. Zaman içinde e, kırılsak da bunu göstermemeye ya da belki e, kırgınlık hissinin doğru olup olmadığını sorgulamayı filan herhalde öğrenebiliyoruz. Bu anlamda e, kıskançlığın şiddete dönüşüp dönüşmemesinin de herhalde sosyoekonomik ve kültürel bir takım kodları var... E, Etraftan neyi nasıl görüyorsak belki biraz onu kopyalıyoruz filan. Ama bütün bunların yani bu öğrenilen unsurları bir kenara bırakacak olursak herhangi bir insan bize bir şey dediği zaman bizim bunu bir reddedilme olarak anlamamız, yorumlamamız ve bir kırgınlık hissiyle birlikte bunu deneyimleyip deneyimlemememiz Bir kez çocukken öğrenilmiş, içimize yer etmiş ve ondan sonra ömrü billah ne yapsak değiştiremeyeceğimiz bir şey mi? Yoksa bunun da öğrenilerek değiştirilebilecek bir boyutu var mı? 4 evet, evet, evet. dakikamız var, onu da ben buradan evet. hatırlatayım. <gülüyor> evet, Hadi şöyle yani bu bir genel eminim. Fakat içinde bulunduğumuz mesela e, ilişkiye bak ilişkiyle birlikte değişebiliyor. Yani böyle bir hassasiyetimiz var. de kere herkeste de var değişik derecelerde. Onun için hassasiyeti var, hassasiyeti yok diye ayırmıyoruz insanları. Herkeste belli ölçüde var. Ama içinde bulunduğumuz e, ilişkiler, onların doğası, o karşımızdaki kişinin bize e, davranışları bunlar çok önemli. Bazı hassas, hani hassasiyetimiz olabilir ama öyle güvenli bir ilişki içindeyiz de ki hassasiyeti olmayan insanlar gibi davranıyoruz. Aynı zamanda dediğim gibi davranı yani güven, iler, ileriki yaşlarda yani e, ölmeyenin gelişmesiyle kontrol, yüzü kontrolü, davranış kontrolü iyice geliştikçe e, Korkularımızı tam yer metekle, korkularımızı olan e, tepkilerimizi kontrol etme e, yeteneğimiz gelişiyor. Ve bu geliştikçe e, işte süzgünlüğün e, şiddete dönüşmesini engelleyebiliyoruz mutlaka. E, ama bu e, yetenek e, tabii ki insandan insana değişiyor. Evet. Bazı insanda daha çok kontrol yeteneği var, bazısında yok güven bölgemiz. Eee aransız kontrol yetkili yetkili olan kişiler hassas ortalarda sosyal açıdan eee şey iyi durumdalar, iyi durumdalar. Devriyorlar düzenleri var kendilerine. Eee onlara basarlar gibi yani kontrol çok önemli. Bu da bir yandan ön beynin gelişmesinde, gelişmesine bağlı galiba. Evet. Ön beynin gelişimi şartta. Evet. Bu konuda Özlem devam ettirdiğin çalışmalar arasında çalışmaların bir tanesi bu tür şiddetin aslında bazen insanın kendi kendine yönelen bir şiddet olarak tezahür etmesi konusu. Yani işte bu çok bir Bir şeyler yiyerek ya da kendini kendi vücudunu keserek filan tezahür eden bir kendi kendine şiddet uygulama meselesine bakıyorsun. Bir de belki bu hassasiyet, reddedilme hassasiyeti yüksek olan insanların kabul edilme istekleri, Ee, belki bir çaresizlik içinde neredeyse o derecede e, kabul edilme istekleri ve dolayısıyla belki bazı sosyal dinamiklerin bir parçası e, olmak için e, başka her şeyi feda edebilmeleri e, söz konusu e, bu belki bir anlamda e, sosyal psikolojiden sosyolojinin alanına doğru da e, hatta siyasetin alanına da e, gidiyor miting alanlarını dolduran insanların e, belki biraz bu şekilde anlamak da mümkün. Galiba zamanımız bitiyor. Son söyleyeceğim bir iki biri evet. şey varsa ya da bu konuları da açığa kavuşturduğun zaman birkaç yıl sonra seni tekrar <gülüyor> konuk alırız. O zaman sorarız. O kadar Ama beklemeyiz. Ben, ben son bitirmek üzere. Sözü sana bırakayım. Evet. Bir dakika var. Lütfen evet. bitirsek. Evet. Dediğim gibi... Evet. Güvencim, bu şiddet insanın, yani kendine de dönebiliyor. Fakat ne gibi bir fonksiyon, ne gibi bir görevi var bu kendine dönen yani şiddetin? Onun cevabını tam da bilmiyoruz. Ee, tahmin ediyoruz ki e, e, kendine döndüğü zaman şiddet, kişi kendini şeyde hissediyor. Yani bir şey kontrol. Kontrolü altında. Yani kendine yaptırma zarar aslında kendi kontrolünün altında başkalarına senin incikmesi senin kontrolünün altında değil ama kendi kendini incikler senin kontrolünün altında yani böyle bir şey iç güzel şey yapıyor, yol açıyor diye düşünüyoruz bazı çalışmalarımız ama ama kesin cevabını bilmiyorum dediğimiz gibi bir kısmetinde inşallah yeniden konuşuruz <gülüyor> Özlem Aydık, çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Evet, Berkeley, California Üniversitesi Berkeley'de psikoloji bölümünde öğretim üyesi Özlem Aydık'ı konuk ettik. Reddedilmeye karşı ve sevilmeye ve kabul edilmeye karşı hassasiyet ya da tersi. Reddedilme, kabul edilmemeye <gülüyor> ve sevilmemeye karşı hassasiyet gibi evet, Özlem çok önemli ediyoruz. bir konuyu ele aldık. Teşekkürler. Ee, güven Bey, böylece bitiriyoruz da bugünkü programı da. Evet, haftaya görüşmek haftaya üzere. Haftaya görüşmek üzere. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Açık Bilinç Güven Güzel Dere ile bilim ve felsefe sohbetleri. Evet böylece de bugünkü Açık Gazete programını da tamamlamış oluyoruz. Bitirirken bir de parça çalalım. Neil Young'ın bu akşam Küçük Çiftlik Parkı'nda bir konser ve Türkiye'de ilk defa konser veriyor efsanevi rock müzisyeni ve aktivist özellikle de doğa hakları konusunda çok önemli çalışmalar yapan Neil Young'ın ve Savaş Karşıtı evet. ee, onun e, geçenlerde İrlanda'da verdiği konserde yaptığı yeni bir şarkıyı da Who's Stand Up and Save the World adlı parçasını dinleterek bitireceğiz şeyi de belirtelim e, yarın dil öbür gün Hayarkon Parkı'nda Tel Aviv'de bir konser verecekti ama onu iptal ettiği bildirildi. Bunun güvenlik sebebi, güvenlik için olduğu gerekçesiyle polis tarafından verilen bir gerekçe var. iptal edildiğine dair ama aslında anlaşılamadı. İsrail'in kendi zevahiri biraz kurtarmak için yapmış olduğu düşünebilir böyle bir şey. Onun yerine de Louis Tilly Alpert Youth Music Center'da, gençlik merkezinde, müzik merkezinde İsrail'de ve Heartbeat <gülüyor> diye bir şey, iki örgüt varmış. Filistin ve İsrailli gençlerin eş zamanlı olarak birlikte müzik çalışmalarını sürdürmeleri için oraya bağışta bulunacağı da belirtiliyor... Evet, Neil Young'dan Who's Gonna Stand Up and Save the Earth adlı şarkısını dinleyerek bitiriyoruz. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. učičkoste.